Merhabalar tekrar TV.net'e hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Biz bir hafta aradan sonra yine yeni soruların peşindeyiz. Bendeniz Yusuf Genç, Kıymetli Hocamız İhsan Fazlıoğlu ile birlikte. Yaklaşık önümüzdeki iki saat boyunca burada, bu ekranda soruların peşinde olacağız. Ümidimiz de o ki bu iki saatin sonunda yeni sorularla Buradan ayrılmış ve önümüzdeki haftayı yeni soruların öznesi olarak geçirmiş oluruz. Bu hafta, geçen haftayı izleyen izleyicilerimizin bileceği üzere verdiğimiz sözü tutmak adına yine Teoman Duralı hocamızla, bir kez daha Allah kendisine rahmet etsin, Teoman Duralı hocamıza getireceğiz sözü İnşallah Türk düşüncesini, modern Türk düşüncesini, çağdaş Türk düşüncesini, ve eğer bu iki saat içerisinde yetiştirebilirsek e, Teoman Duralı hocamızın bu e, hikayedeki yerini saptamaya çalışacağız inşallah. E, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. E, i̇yisiniz. Teşekkür İyi ederim sağ olun. Eksik olmayın Allah razı olsun. İyi olmaya çalışıyoruz. Allah afiyet versin. Cümlemize. E, gene şimdi, kendinize mahsus notlarınız. Tabii notlarımız da geldik de şimdi seni dinleyince şöyle bir şey düşündüm. E, çok kısa tutarsak hikayeyi ancak o bu mümkün olabilir. Mümkün olabilir anlattıklarınız. Biz hani vardır ya geniş almak derler arabada ben araba kullanmayı bilmem ama biraz geniş alırsak eğer belki birkaç e, sohbet sonra buna gelebiliriz ya da program sonra gelebiliriz. Belki şunu yapabiliriz hocam o zaman. Çünkü şöyle e, akışı dümdüz takip edersek e, Zannediyorum işte bu program boyunca sadece tanım ve tarifi yapmaya çalışıyoruz. Her programda sadece tanım ve tarifin içinde kalacağız. Yok e, öyle değil. E, hocaya belki, gelemeyiz. Hocaya gelemeyebiliriz ama yöntem üzerine e, Türk düşüncesini ister modern ister çağdaş olsun nasıl ele alabiliriz ve bunun temel özellikleri üzerine bir çerçeve çizemezsek o zaman havada kalır mesela. E, önce bence bunun üzerine gitmemiz lazım. Ben bu tür e, özellikle... ...Türk felsefe, bilim tarihi, Türk düşünce tarihi, Türk çağdaş, modern fark etmez... ...ele alışları şöyle bir benzetmeyle e, açıklıyorum. Şimdi bir adam düşün, herhangi bir insan düşün, aynaya bakıyor. E, birden fark ediyor ki gömleğinin düğmeleri e, atlanarak yediklenmiş. Yani yanlış. yanlış, denk gelmiyor. Bu... E, Gayet doğal olarak buna bir tepki duyuyor. Yani burada bir yanlışlık var. E, düğmeler olması gereken yerde değil. İşte biraz aşağı kaymış da yukarı kaymış. Fark etmez. Yaka da ona göre ayarlanmıyor. Bütün yakası bir iki araya gelmiyor. Şimdi burada, e, buraya kadar normal bir manzarayla karşı karşıyayız. Ama e, bunu düzeltmek için yaptığımız yanlış aynayla kavga ediyoruz. Aynada düzeltmeye çalışıyoruz meseleyi. Dolayısıyla model üzerine oynamaya başlıyoruz. E, felsefi pozisyonlarımız, ideolojik tutumlarımız, o andaki kaygılarımız neyse ona göre e, ama bir türü düzelmiyor tabii yani. Çünkü ayna gerçeklikleri neyse onu gösteriyor size. Şimdi yapmamız gereken şey esas itibariyle o görüntünün nedeni olan vakaya geri giderek vakayı yeniden gözlemlemek. Vakadan hareket ederek yeniden bir modelleme yapmak. Bunu sürekli yapmak gerekiyor belki. Çünkü belli bir dönemde gömleğin iliklerinin düzgün olması bir sonraki nesil için daha farklı bir şey olabilir. Onlara aykırı gözükebilir. Biraz buna benzetiyorum bunu. Onun için modern ya da çağdaş Türk düşüncesini incelerken e, aynayla kavga etmemek, aynada, aynada gördüğümüz durumu düzeltmemek, doğrudan onu o görüntünün nedeni olan vakaya geri gidip, ki bu da tarihsel e, durumdur, yapıdır, Oradan verileri alarak yeniden organizasyonlarda bulunmak. Eyvallah. Şeyi soracağım tabi hocam da orayı da belki konuşmak lazım. Tarihsel veriye geri dönmek. Yani aynayla kavga etmeyelim. Gömleğin düğmesiyle de uğraşmayalım. Fakat Oturup düğmeyi düzeltelim. Geriye dönüp oradaki tespitimiz ne kadar gerçekliğe karşılık gelecek. Orayı ayrıca konuşacağız. Şöyle veriler yetersiz olabilir ama en nihayetinde biz aynadaki görüntüyü yine verilere göre düzeltmek zorundayız. İleride veriler çoğaldıkça hmm. o doğal olarak değişecektir ama siz aynaya takılıp kalırsanız hiçbir zaman verilere gitmeyeceksiniz. Hiçbir zaman vakaya geri dönmeyeceksiniz. Sürekli bir muhayyile içerisinde bir tahayyül içerisinde aynayla kavga etmiş olacaksınız. O zaman hocam netleştirdim, Aynayla kavga etmeyelim. Şimdi Türk düşüncesi dedik. Siz modern Türk düşüncesi ve çağdaş Türk düşüncesini ayırdınız. Evet. Ama yukarı gidelim. Türk düşüncesi. Konuştuğumuz konuyu bir neyi kastediyoruz? Sınırları nedir bunun? Ne anlamalıyız ya da bu zamandan zamana değişir mi? Bugün burada bir tanım yaptığımız zaman bu tanım Ahmet Yesevi'yi bağlar mı mesela? Orayı da içine alır mı? Ya da 200 yıl sonraki hikaye bir hikayenin bir yerine oturur mu? Nedir Türk düşüncesi? Yani bu şüphesiz sizin yine e, felsefi pozisyonunuzla çok alakalı bir şey. E, ama burada şöyle bir ayrımı yapalım. Bir milletin içinde yeşerdiği, içinde yaşadığı medeniyet havzasıyla o medeniyet havzasının bir yönesi olması bakımından e, o kültür havzası arasında bir ayrım ve diyalektik bir ilişkisi var. Neticede biz Türk düşüncesi dediğimiz düşünceyi e, büyük oranda İslam medeniyeti e, havzası içerisinde değerlendiriyoruz. Değil mi? Ha siz buna İslam öncesi Türk düşüncesi, düşünce geniş bir tabir. Savaş da bir düşüncedir. Heykel de bir düşüncedir. Sizin şehir kurmanız da bir düşüncedir. Bu anlamda bir düşünceyi tek başına kastetmiyoruz şüphesiz. Yani daha önceki programlarda ne dedik? Bizim her şeyimiz düşünce. Düşüncenin dışında bir yetimiz yok. Bilişsel yapıların ifadesi neticede tüm insan hayatı. Ama bizim burada, benim burada kastettiğim büyük oranda bizim İslam medeniyeti içerisinde Türk siyasal örgütlerinin şemsiyesi altında gelişen düşünce hareketleri. Dolayısıyla bunun dili, bunun bunu gelişen insanların etnik mensubiyetleri çok önemli değil. Artık. Çünkü üç aşağı beş yukarı bu düşünce faaliyeti içinde cenniyan ettiği, içinde geliştiği siyasal örgütlerin ihtiyaçları ya da onların açtığı varlık alanı içerisinde gerçekleşiyor. Ha niye siyasi? ...yapıları merkeze alıyorum. Şunlar... ...daha önce de bunu ifade ettim. Türk... milletinde ...mensubiyet siyasi mensubiyettir. Merkezinde siyasi mensubiyet yer alır. Sizin diliniz, etnik yapınız hatta dininiz ne olursa olsun... ...inaçlarınız ne olursa olsun... ...esas itibariyle siz... ...o andaki siyasi... ...yapıya... ...mensubiyet duyuyorsanız... ...onun bir üyesi olursunuz ve o içerisinde... ...iş görürsünüz. Onun için... Türklerin yaklaşımı da bizleştirici bir yaklaşımdır. Bizleştirici. Yani o siyasal mensubiyeti... E, geniş küme o. Geniş küme o. Yani siz o siyasal mensubiyete mensubiyet duyuyorsanız oradansınız. Diliniz, kimliğiniz, ekmek, aidiyetiniz evet. falan. Çünkü biraz şundan kaynaklı, İmparatorluk kurmanın doğası bu, tabiatı bu. Yani yaptığınız işin doğasından kaynaklanan bir yapı var. E, elbette o süreç içerisinde belli bir dil oluşabilir... Diyelim Selçuklu İmparatorluğu Farsça konuşabilir. Anadolu ilk önce Arapça konuşuyor sonra Farsça döndü. Hmm. Osmanlı Türkçe konuşabilir. Bunun ya da işte devleti yöneten elitler farklı etnik gruplara mensup olabilir. Peki hocam şey şimdi imparatorluk değilken o mücerret Türk düşüncesi diye bir şeyden söz ettiğimiz zaman onu nasıl anlamak lazım? Ona işte İslam öncesi Türk düşüncesi diyoruz bugün için konuda. söylüyorum. İmparator bugün için, değiliz. E, Cumhuriyet döneminde İmparator... Türk düşüncesi diyoruz evet. neticede ama Cumhuriyet dönemi Türk Üçücüsü'de bütün o farklılıkla rağmen büyük bir birikiminden, birikimden gelen bir mirasa dayanıyor. Ama daha farklı etkileşimler, Batı dünyasında özellikle ortaya çıkan etkileşimler, etkilerden hareket ederek yepyeni bir yapısı var. Çünkü sorunları değişmiş, ihtiyaçlar değişmiş, öncelikler değişmiş. Onlara cevap, çünkü düşünce dediğim şey spor değil. Masa başında tek başına yapılmıyor. Biz öyle ya zannedelim ya da zannetmeyelim. E, düşünce dediğimiz o hayatın bir parçası, yaşamın bir parçası. Siz onu ne kadar yukarıda yaparsanız yapın o e, büyük bütünle alakalı. Peki e, şeyi e, X düşüncesini Y düşüncesinden ayıran şey. Yani Türk düşüncesinin tanımını geniş kümesini siyasal bilinç. Sizin hatta daha e, bir e, metinde de geçiyordu bir konuşmanızda da. Selçuklu siyasetine müntesip olmak evet, yani Osmanlı-Selçuklu siyasetine, Osmanlı, müntesip, siyasetine tabii, tabii. müntesip olmak. Klasik genelinin özelliği bu çünkü. Evet. O ayrımı peki nasıl? Yani Türk düşüncesinin içerisinde bir şeyi ben değerlendireceksem hangi özellikleri mutlaka taşıması gerektiğini öngörmeliyim? Orada böyle ilk elden somut şey var mıdır? O her zaman olmaz o. Yani bir Düşünceyi kendi içerisinde anlamlı kılan sorular, o soruları çözmek için kullandığı kavramlar, yöntemlerdir. Bu, o medeniyet havzası içerisinde bulunan farklı siyasal öbekler tarafından aynı şekilde kullanılabilir. Neticede burada o düşüncenin üretildiği coğrafya, o düşüncenin üretildiği siyasal yapı, o düşüncenin üretilme nedenleri, amaçları... Yani şöyle, bir bilgiyi kim üretiyor, niçin üretiyor... Bu bilgiyi kim tüketiyor, hangi kurumlar üretiyor, hangi altyapıyla üretiliyor, amacı ne? Tüm bunlar zamandan zamana değişiklik gösterir. Yavaş ya da hızlı fark etmez. O biraz da o toplumun yaşadığı dönüşümlerle alakalı. Hmm. Dolayısıyla sadece bu Türk düşünceler alakalı değil, İslam düşüncesini büyük ölçekte düşünelim. Birbiriyle aynı değil ki. Yani siz ilk dönem İslam düşüncesi diyelim ki muhtezili akımın hakim olduğu dönemle daha sonra eşyarilerin, maturilerin, meşşailerin, işrakilerin... Bunların hepsi belirli dönemlerde de farklı sorularla hmm. hemal oluyor. Yani düşüncenin kendisi de o gelişmişlik içerisinde yeni sorular soruyor. Yeni okullar, yeni ekoller üretiyor. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Şey... Yani o çok dinamik bir hadiseden bahsediyoruz. Burada belirli kriterler uygulayabilirsiniz düşünceler arasında ayrım yapmak için. nesne anlayışı nedir, bilgi anlayışı nedir, kullandığı yöntem nedir? Hmm. O şekilde. Düşünceyi tabii toplam bir tavır alış olarak yani her üretilen artı değer... Tabii. Tüm başlıklar olarak ele aldığımız zaman şimdi siyasal örgütlenmeye müntesip olmamak meselesi ya. Bir millete ait, bir topluluğa ait bir düşünceden söz edebilir miyiz? Yani yukarıdan aşağı örgütlü bir şey midir? Çok modern bir yaklaşım gösteriyorsun bu soruyla sen. Bugün biz ulus devlet ölçeğinde düşünce üretirken farklı kaygılarımız, farklı hareket noktalarımız, farklı metafiziklerimiz var. E, bu geriye doğru taşınacak bir şey değil. E, o açıdan böyle bir arayış içerisindesin. Yani Osmanlı dönemi ya da Selçuklu döneminde Türk diye mutlak anlamda işaret edeceğimiz bir yapı var mı? E, o senin Türk'ü tanımlamanla alakalı hmm. bir şey. Yani bugünkü çağdaş Türk düşüncesi ne kadar Türk? Hadi onu öyle soralım. Orayı konuşacağız. E tabi yani Hegel üzerine çalışmak, Kant üzerine çalışmak, bunlar üzerine metin üretmek tek başına Türk düşüncesinin bir ifadesi olabilir mi? Ama şöyle de diyebilir, Türkiye'de Türk üniversitelerinde Türk Akademisi'nin ürettiği her türlü düşünce Türk düşüncesinin bir üyesidir dersek, Hegel çalışması da, Kant çalışması bu topraklarda ve Türk akademisyenler içerisinde yapılıyorsa Türk düşüncesinin bir parçasıdır. Evet. Bu tanımınızla alakalı bir şey. Ama siz orada otantik bir Türk düşüncesi arayayım. Yani bu ilkel kabilelerde bulabileceğimiz bir şey. Yani böyle çok otantik, efendim sadece oraya has. Bu çok zor bir iş öyle bir şey ee, bu, hele bu çağda Bugünkü mümkün dünyada, değil. Tabi tabi yani e, büyük ölçekte ortak bir dünya düşüncesinden bile bahsedebilirsiniz bu çerçevede. ha Sizin belirli pozisyon alışmanız olur küçük ölçekte ya da büyük ölçekte. O size özgü olabilir. Yani Alman düşüncesi dersiniz. Fransız düşüncesi dersiniz. Onların kesiştiği bir ortak küme var. Ayrıştığı bazı kendine has özellikler var. Alman düşüncesinin öncelikleri, sorun alanları diyelim ki geç milletleşme devletleşme yaşadıkları için sömürge dünyasına katılmaları çok geç dönemde olduğu için öncelikleri farklıdır onların dertleri farklıdır Fransızların yerleşik bir kültür olmaları güçlü bir devlete sahip olmaları sömürge imparator olmakları Dolayısıyla öncelikleri farklı İngilizlerin farklıdır ama en nihayetinde tırnak şeyse Batı düşüncesi dediğimizde Batı Avrupa düşünce dediğimiz bir kümenin üyeleri Bunlar itibari şeyler onu demek istiyorum sizin merkeze aldığınız kavramlar Neyse. ve ilkelere göre tanımlanabilir şeyler. Bizim burada geriye doğru İslam medeniyetinin üyesi olan Türklerin reddiyi düşünceye Türk düşüncesi dememizin en genel kuşatıcı kavramı Türk devletlerinin, Türk hanedanlarının yönettiği, Türk devletlerinin bak Türkçe bile olmayabilir dilleri devletlerinin içerisine cereyan düşünceye Türk düşüncesi diyoruz. Bunu nereden? Diyelim ki Fas'tan ayırıyoruz. Çünkü Fas düşüncesi, Türk düşüncesi, İslam düşüncesinin bir üyesi ama Türk düşüncesi değil. E, genelde biz e, nedir? Karahanlı, işte Gazneli, özellikle Büyük Selçuklu 960'tan itibaren ya da 1040'tan akımından sonra itibaren gelişen Anadolu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine taşınan çizgiye belirli itibarlar açısından, mutlak bir şey değil, Türk düşüncesi adını veriyoruz. Bugüne de taşıdığımız için onu. E, bu şekilde tanımlayabiliriz. Eyvallah. Ben acaba şu, şu yüzden hocam biraz kurcaladım burayı. E, düşünceyi sadece işte bilgiye dayalı entelektüel üretimin bir sonucu olarak hayır, hayır, değerlendirmeyip geldi. çok geniş yani tavır evet. alışta o nazari sonuç... düşünce olur. Yani şöyle desiniz nazari düşünce, matematiksel düşünce mantıksal düşünce, dini düşünce de derseniz başka tanımlar yapılabilir. Bak orada bile onu da yapalım aslında Tabii yapabiliriz. Yani düşünceyi belirli bir alana hasrettiğiniz zaman alacağınız ilkeler farklı olabilir. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bak güzel bir örnek. Yani ki siyasal düşünceyi merkeze aldığımız zaman, devlet düşüncesini merkeze aldığımız zaman mesela Türk düşüncesini göktürklere kadar geri taşımak mü mümkün. Yani Kutadgu Bilig'de bile belirli unsurlar var, klasik dönem Türk düşüncesine taşınmış. Ama diyelim ki matematik esas aldığımız zaman kullandığımız matematik mesela 960'tan önceye gitmez. Yani Orta Asya'daki Türk, Bozkır imparatorluklarında kullanılan matematik oraya taşınan fazla bir şey olmadığı gibi. E, o matematik orada başlıyor. Çünkü İslam medeniyetinde üretilmiş, medeniyetin matematiğine siz dahil olduktan sonra değil ki Cemalettin Türkistani ya da İbni Sartak, Çobanoğlu İbni Sartak'ın yazdığı, Türkoğlu Türk oldukları için söylüyorum bunlara. Yazdığı matematik kitapları Arapça büyük oranda. Bu kitaplarda anlatılan matematik, İslam medeniyeti üretilen matematik. Buna siz Türk matematiği dediğinizde kastettiğiniz şey, e, o hanedanın ya da devletin Türk olmasıyla Türkler tarafından yönetilmesiyle alakalı oluyor. Yoksa orada matematiğin kendisi Türk olmuyor. Aynı şekilde Yunan İslam olabiliyor. matematiği dediğimiz zamanda da kastettiğimiz şey. Tabii yani İslam matematiği de İslam medeniyeti havzasıyla üretilen yoksa o matematiğin büyük kısmı helenistik oradan Yunan oradan hatta Mezopotamik 60 tabanlı sayı sisteminin dayandığı Babil sistemi canım. Yani Yunan matematiği derken de aynı şeyi söylüyoruz. Topdekün insanlığın ortak. Tabii yani iç şöyle farklı itibarlar açısından tanımlamakla mümkün. En büyük itibar insanlığın ortak üretimi. Ama burada insanlık dediğimizde de Çin-Hint ilk zaman girmiyor. Daha çok Akdeniz dünyası. Sonra diğer yapılar karışıyor. Yani bunları böyle özcü, mutlak, değişmez kategoriler olarak görmemek, belirli itibarlar açısından ele almak. Bunu yaptığınız zaman zihninizde çok şey oluyor, elastiki oluyor. Yani meseleleri kuşatmanız, yorumlamanız daha kolay oluyor. Bu tür kendinizi bağlıyorsunuz. Eyvallah. Ben niye kurcaladım hocam? Şundan. Şimdi iki tane mesele. Birincisi e, bu tavır alış ve sonuç yani eylemlerin sonuçlarını da ilgilendiren kısım. Ahmet Yesevi'de e, yakın zamana denk geldiğim. E, resul Ekrem'in miracını anlatırken e, miraca çıktı. E, Cenab-ı Allah'la görüştü. Sonra çıkardığı sonuç şu Yesevi'nin. Sonra o yüzden yetimleri e, çok ehemmiyetle önemsedi Hı. diyor. Şimdi e, arasındaki ilişkiye dair bir dini metin hatırlamıyorum ben. Öbür taraftan bugün Türkiye'de cari olan bir şey. E, işte gayri safi milli hasla düşük, işte ekonomi kötü vesaire. E, Türkiye kendi kitlesel gücü itibarıyla dünyada en fazla yardım yapan, bir yetimini uzatan ülke. Evet. Bu tavır e, nereden ortaya çıkıyor? anlayabilir yani miyiz? Yani bunlar analiz etmemiz lazım. Bak diye. ben daha güzel bir örnek vereyim. Şimdi Latizinin ee, Han kitabı dediğimiz Çinli Müslümanlar için yazdığı eselere baktığımız zaman, bunlar Müslüman. Laotizi e, şeyin Çin'in Gazali'si olarak bilinir. Hı. Şimdi Han İslamı Han kitabı nedir? Ee, Çin'deki Müslümanlar yükselen Çin gücü karşısında özellikle on Bunlar gücü... Uygur değil değil mi hocam? Hayır hani hayır bunlar Han sorayım. dedim de yani <gülüyor> Uygurlardan ayrı. Bunlar Uygurlar ayrı. Bunlar ha köken itibariyle bunlar Uygurdur, Farstır, Araptır ama. 17. yüzyılda Manşurya Hanedanı'nın yükselmesiyle içerideki farklı inançlara yapılan baskıları göğüslemek için Müslüman entelektüeller İslam'ın dilini, Müslümanların dilini Çinleştiriyorlar. Yani Çince yazmaya başlıyorlar ve bunu yaparken de Çin kültürünün imkanlarını devreye sokuyorlar. Konfüçyanist hmm. e, terminolojiyi kullanmaya başlıyorlar. E, Taoist terminolojiyi kullanmaya başlıyorlar. Hz. Peygamber'in hayatını e, siyerini, fıkıh, itikadı tamamen o perspektif içerisinden inşa ediyorlar. E, temel e, ifadelerden ya da temel e, önermelerden taviz vermeden bunu e, Çin devletinin e, diliyle anlaşılabilir hale getiriyorlar ki mesela Laotizi'nin yazdığı siyer kitabı, fıkıh kitabı ve itikad kitabı bizzat Çin hükümetinin, o dönemdeki Çin hükümeti, Mançurya Hanedanı'nın Din İşleri Bakanı ve Savunma Bakanı tarafından takdir yazılacak kadar da takdir ediliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani burada çok entesen, mesela yin yangı nasıl anlatacaksın sen? Cenab-ı Hak olan ilişkisini, İslam'ın Tanrı anlayışıyla olan ilişkisini ifade ederken. Şimdi tam da kastettiğim bu. Anlatabiliyor muyum? Yani siz belirli temel ilkeleri muhafaza etme kaydıyla ihtiyaçlarınız, o dönemdeki öncelikleriniz bakımından sorularınız bakımından karşılaştığınız sorunlar bakımından organize edebilirsiniz. Şimdi bakın e, şunu unutmayalım. E, temel önermeler, e, temel yargılar, temel ifadeler e, baki kalabilir ama onların idrakla ilişkinlenip zihni bir anlatıma dönüştürülmesi e, dönemin şartlarıyla alakalı. Geçen hafta zannediyorum söyledik Taftazani'nin e, mekasındaki ifadeyi hatırla Nedir esas itibariyle yapılan? Sizin inanç önermeleriniz, temel ilkeleriniz ya da aksiyonlarınız neyse o. Bunları içinde yaşadığınız çağın bilimleriyle, efendim düşünceleriyle, farklı yaklaşımlarıyla ilişkiye sokmanız. Bunu yapıyorsunuz ve bir anlatıya dönüştürüyorsunuz. Dolayısıyla Türklerin yönettiği devlet örgütlerinde ortaya çıkan ve İslam medeniyetinin bir parçası olarak da bir üretilen düşünceyi, benim itibarlar açısından biz Türk düşüncesi diyoruz. Yoksa buna İslam düşüncesi diyebilirsiniz. Daha büyük ölçekte 16. yüzyıl düşüncesi dersiniz. herhangi bir e, ifade de eklemeyebilirsiniz. Bunları ben hiçbir zaman bu, mutlaklaştırılmış ifade olarak görmüyorum. Çünkü bunlar sıfat zaten. Esas orada olan düşünce. İslam düşüncesi, Türk düşüncesi, sıfat. Sıfatlar değişir, itibarlar açısından değişir. Sizin merkeze aldığınız tutum açısından değişebilir. Önemli olan düşüncenin kendisidir burada. Bilimin kendisidir, matematiğin kendisidir, siyasetin kendisidir. Öyle disiplinler var ki bunları siz... İslam öncesi Türk tarihinde taşıyabilecek fikirler itibar ederler. Mesela güzel bir örnek bakın. Ondalı kesirler mesela. Şimdi Ondalı kesirler İslam matematiğinde yok. Ondalı kesirler Çin'den Türkler üzerinden İslam dünyasında taşınıyor büyük oranda. E bakın bunu ne e, İslam medeniyetinin... E, mensup olmadı ya da İslam mensubu mensup olmayan bir kültür havzasında taşıyabilirsiniz. Çünkü Türkler oradan bunu almışlar. Ticari mekanizmalarla İslam dünyasında taşımışlar. Ve ondan da kesin ortaya çıktığı coğrafyaya baktığınız zaman Türk yöneticilerin olduğu coğrafya. İster Samavellin olsun, ister e, nedir onun adı Nasettin Tuğsu olsun, Güyasettin Cemiş olsun, Ali Kuşçu olsun, Takirtin Rasit olsun. Hepsi Türk devlet e, ve Türklerin çoğunlukta olduğu diyelim coğrafyalarda olan şeyler. Anlatabiliyor muyum? Yani bazen son derece e, matematiksel gibi e, kültürden hafif tertip yukarıda olan bir mesele için bile benzer yaklaşımı gösterebilirsiniz. O açıdan e, her bir disiplin için, her bir alan için farklı itibarlar bakımından farklı tarihler yazılabilir. Hmm. Eyvallah. Biraz o zaman hızlanalım hocam. Şöyle... E... Çağdaş. Burada kastettiğim evet o çağdaş yani modern, modern. diyelim. Modern. Çağdaş ve modern. Ayrımı niye yapıyorsunuz? Önce onu bir Yani şöyle çağdaş daha çok kontemporary yani içinde yaşadığımız Bugün. soluklandığımız bir yapı. Yani Newton fiziği çağdaş bir fizik değil. Modern fiziğin başlangıcı Einstein fiziği var. Kuantum fiziği var. İçinde yaşadığımız fizik sistemi çağdaştır. Çağdaş tamam. E, modern. Modern ise Avrupa'da ortaya çıkan yeni zihniyeti ifade eden bir yapı. Modun değişmesi. Bu doğrudur da çünkü klasik mod farklı medeniyet havzalarında bile ortak bir özellik gösteriyor. O kesişim kümesinden bahsettik ya. O kesişim kümesi yani diyelim ki Yunan, Elinistik, İslam ya da o dönemde yaşayan diğer Hint ve Çin gibi medeniyetleri bile o farklı medeniyet havzalarını bile dikkate alsanız ortak bir kümede belirli açılardan benzeşirler. Mod, en dediğimiz mod bir tarz çok yeni bir şey. O nesne anlayışımızın değişmesi. Daha doğrusu şöyle. İlk ilke Evren ve insan ve bunlar arasındaki ilişkilerin değişmesi, bunlara ilişkin soruların, bunlara ilişkin cevapların değişmesi, yöntemlerin değişmesi ve alakalı bir şey. Yeni bir mod var orada. Peki şöyle, fizikte ya da bilimde anlayabiliyoruz. Yani dünya merkezli evren yıkılıyor. İşte güneş yok yok, merkezi. O kadar basit değil. Başka? Yok yok, doğrudan nesne idrakinizle ve bu nesne ilişkin bilgi anlayışınız ve bunu insana, diğer yapılara yansıtmanızla alakalı bir şey. Basit anlamıyla bir fizik biliminin değişmesi, Efendim, bunlar önemli bileşenler ama burada esas olan daha önceki konuşmalarda atıf yaptık. Yani Bu nesnenin nesneye yönelik olarak kısaca şöyle diyeyim en temeldeki metafiziksel çanağın değişmesiyle alakalı. Bu peki o değişim herkes tarafından ittifak edilebilir, görülebilir ve kabul edilebilir bir değişim mi? Evet Fizik süreç, o yüzden süreç içerisinde. Yani 1543'ten itibaren yavaş yavaş başlattığımız işte Bacon'lar, Kepler'ler, Galile'ler Laibnizler, Malaprançlar, Descartes'ler, Dan, işte Nifton'lara kadar böyle devam eden o süreç süre yavaş yavaş herkes tarafından, birden olmuyor tabii kabul görülen ve bugün içinde soluklandığımız metafizik çanağı oluşturan yapıdır. Hmm. Moderni de böyle başladı. Tabii modern böyle. Yeni Çok bir mod, yeni bir metafizik. Yani şöyle klasikte iki temel metafizik var. Biz bunların ayrıntıları şimdi girmeyelim. Daha sonra bunların üzerine konuşuruz. Ee, i̇çkin metafizik, aşkın metafizik. Modern metafizik ise bir ilişkisel metafizik olarak anlandırıyoruz. Sadece bunu şimdilik söyleyelim konumuzdan satmamak için. Çok yeni bir metafizik çanak var. E, nesneyi de buna göre kuruyorsunuz. Bilgiyi de buna göre kuruyorsunuz. İnsanı buna göre kuruyorsunuz. toplumu çevreyi buna göre kuruyorsunuz. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Gerisini sen anla. Klasik geleneklerde çevre böyle kirletilmez. Tabiatın canına böyle kıyılmaz. Buna imkan veren sizin basit yönelimleriniz değil. İçinde yaşadığınız o zihniyetin bütünüdür. Hımm. Anlatabiliyor mı? Bunu siz ne Çin'de, ne Hint'te, ne İslam'da, ne Yunan'da, ne Hint'te, ne Roma'da yapamazsınız. Çünkü içinde yaşadığınız o metafizik çanak buna imkan vermez. Siz bunun farkında olun ya da olmayın. Sizin davranışlarınız, nesneyle ilişkin, doğayla ilişkin, ağaçla ilişkin olan davranışlarınızı o belirler. Anlatabiliyor mı? Evet. Ama bugün sen ister Müslüman ol, ister İlistan, ister, ister Çinli, ister İlistan, ister Fransız, ister Amerikalı çevrenin için ediyorsun. Bana hizmet etmek için var çünkü. Neyse yani neticede içinde yaşadığın o metafizik çanak... O temel ilkeler, dediğim gibi bunun farkında olup olmamak hmm. önemli değil. Büyük düşünceler, bunlar analiz ediyor zaten. Ee, bunu belirliyor. Hmm. Ve dolayısıyla geniş kitlelerin kodlarına evet, e, yerleşmiş evet, oluyor. Evet, evet, Peki hocam, modern çağdaş e, arasındaki fark netleşti masada. Şimdi bunu modern Türk düşüncesi, çağdaş i̇şte Türk evet, düşüncesi modern, diye... Doğru, Türkiye'de modern, Türk düşüncesinde öyle bir e, ayrım modern kırılma var. E, şimdi, Nerede başlatıyorsunuz? Ben bunu 1661'de... Zade, Fazıl Ahmet Paşa'nın sarayında yaptığı toplantıyla başlatıyorum. Nedir? Bu biraz toplantı. yabancı gelebilir. Yani şimdi önce bazı temel ilkeleri söyleyeyim. Bir kere bizde modernleşme ya da yenileşme zannedildiği gibi askeri değildir. Başlangıç itibarıyla. İlmidir. Bu çok enteresan. Bilgiseldir. Bilgiyle bir şey. başlamış bir şeydir. Bunun üzerine konuşalım. Bu birinci ilkemiz. Tamam. Bu Yani şöyle bunun üzerine ayrıca konuşalım. Bu iyi, enteresan. Yani hakim kabulün dışında bir... Yok. Bunun, bunun üzerine düşünen hocalarımız var. Ya yani Türkiye'de iyi akademisyenler, iyi düşünürler. Hakim var. kabul dedim zaten. Ama ha yani... ha evet hakim şeydir Kamusal, popüler kabul evet, bu. Evet. Evet. E, <gülüyor> çünkü zihniyet dönüşmeden elinizdeki silahı hedefine isabet ettiremezsiniz. Yani siz silahı aslında zihniyetiniz bir uzantısı olarak kullanıyorsunuz. Anlamıyorum. Yani bu basit bir örnek. Dolayısıyla zihniyetteki dönüşüm tamamen ilmidir. E, bunun politik bileşenleri e, olmakla birlikte askeri dönüşümler e, keskin ve sert olduğundan dolayı, özellikle e, 1774 küçük kaynarca e, ve akabinde onlar üzerine de konuşabiliriz. E, öne o çıkan bu. Ama e, ilmidir yenileşme hareketleri bizde. Bunun üzerine konuşalım. Evet. Bunun başlangıç tarihi de 1661-63'teki köprülü zade Fazıl Ahmet Paşa'nın dikkat et Fazıl kelimesi profesör demek. Bu adam sadrazam olmadan önce medresede 10 yıl müdallistlik yapmış bir profesördür. Eyvallah. Şimdi neydi o evde şey toplantı diye sordum mu? Onun, Siz onu, ilke, onu ilke, ilkeleri bir önce karışma evet. İkincisi e, üzerine konuştuğumuz dönemde bir Osmanlı tarzı tarikul Osmaniyin var. Yani bugün nasıl bir Amerikan tarzı varsa dünyada eee Örnek alınan bir Osmanlı tarzı söz konusudur. Hayran olunan, taklit edilen, edilen diyebilir Taklit edilen, hayran olunan, tabii tabii. Bu yöntem, bu tarz bizim şu anda anlayacağımız bir şey değil. Onu söyleyeyim. Çünkü biz şu anda fail değiliz. Tüm uğraşlarımıza büyük uğraş veriyoruz. Politik uğraş veriyoruz, ekonomik uğraş veriyoruz. Entelektüel uğraş veriyoruz. Fail olmak tekrar, tarihte tekrar özlü olmak. Bu kolay bir iş değil. Yani Hegel'in ifadesiyle, Dünyada belirli dönemlerde her zaman birkaç devlet vardır. Değer devletler bu devletlerin kurduğu ağ içerisinde varlıklarını sürdürürler. Bu böyledir yani. Her zaman bu böyledir. Şimdi Osman, fail bir güçten bahsediyoruz. Bir özneden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu fail gücün, bu öznenin kendine ait bir tarzı var. Bunu ben söylemiyorum ki. O dönemde gelen pek çok entelektüel, yabancı entelektüel seyyah söylüyor. Bundan biz çok uzağız. Yaşadığımız sıkıntılar, hani... 1774'ten bu yana yaşadıklarımız gündüzün başına gelse gece olurdu demem, bununla alakalıdır. Yani biz çok büyük badireler geçirdik en sonunda. istiklal Harbi'miz biliyorsun. Şimdi bir kere buna dikkat edeceğiz. Yani Osmanlı modernleşmesini incelerken bu modernleşmeyle muhatap olan insanların failler olduğunu, mefhuller olmadığını, özneler olduğunu ve kendine ait bir tarzların olduğunu çok iyi bileceğiz. Bu son dönemlere kadar da devam ediyor. Şimdi... Son dönemden kastınız ne? 1916'lara kadar, 1916 kadar devam ediyor Hı -hı. belirli oranlarda. Tüm yıkımlarımıza rağmen. Şimdi hani verilen örnek şeydir ya... Berlin Anlaşması değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Orada çekilen bir fotoğraf var. Herkes takım evlisinde gravatlı Osmanlı Paşası'nın bıyıkları var. Kıyafeti farklı. Hani hatta espirle şey denir. Büyük dünya Savaşı bu resmi düzeltmek için yapılmıştır. Çok iyi. Tabii. Ve bu savaştan sonra da hakikaten o resim değişti. Sonra bizim değişen... Yaşam... Yani sizin bakın şöyle... Ee, o dönemdeki tüm baskılara rağmen sizden istenilenleri bile siz tadil ederek yapıyorsunuz. Tamam, böyle olmaz mı? Yani şöyle yapın denince siz ya şöyle yapsak da olmaz mı diye, hayır diyemediğin yerde bile evet bir müzakere e, ortamı inşa etmeye çalışıyorsunuz. Osmanlı tavrı dedi tarzı dediğiniz bu. Yani Osmanlı tarzı her türlü şey yaşantınızı, oturuş kalkışınıza, ifadenize siner bunu, Toder'ini çok güzel anlatır mesela. Ve bunun Türklerde, Osmanlılarda yarattığı tekebürü, kendini beğenmişliği, bunun sonuçlarını çok güzel anlatır. Bu karakter o dönemdeki seyahatnameler. Hatta ben sana şöyle bir örnek de vereyim. Mesela 19. yüzyıldaki tercümelere bakın. Adam matematik kitabı tercüme ediyor, fizik kitabı tercüme ediyor. Araya girme imkanı bulduğu araya girer bizimki. Birebir tercüme etmez biz. Biz buna tenkih deriz. Tenkih. Yani onu düzeltir, orada bir fikri gelir, onu ekler. Halbuki biz biliyoruz ki bugün tercüme birebir yapılmalı. Yani siz oraya kendinizi niye ekliyorsunuz ki? Klasik dünyada zaten böyle bir şey yok mu ama? Klasik dünyada var ama modern dünyada bunu devam ettiriyor adam. Osmanlı. Ve 19. yüzyıldan bahsedin. 1860'lar 70'lerde tercüme edilen kitaplarda bile kanaati not düşüyor değil mi evet. hocam? Evet. Yani kendi kanaati var adamın. Çünkü kendi var. Kendi var. Kendini öz, kendini fail olarak görüyor hala. Zaten bu faaliyet hali bizim İstiklal Harbi'ni mümkün kılıyor. Bak onu söyleyeyim. Yani teslim olmamamızın nedenin en temel zemininde bu faaliyet hmm. psikolojisi var. İstiklal Harbi'ni hiç tabi, tabi, tabi bu açıdan İstiklal Harbi'ni tabii özne olan yani o savaşı yöneten Mustafa Kemal Atatürk'ten tut Fevzi Paşa'ya Kazım bunların hepsi deha seviyesinde adamlar hepsi paşa ve kendilerini faal olarak görüyorlar. Teslim olmaya Kazım Karabekir Paşa'yı düşün mesela değil mi? Fevzi Paşa yani tüm ...en yüksek rütbesinden rütbelisinde kendisini fail olarak görüyor. Anadolu halkı da öyle görüyor. Zaten fail olan o savaşı yapabilir. Mefoulu olması öyle bir savaşı kalkışabilir mi? Doğru. Ben varım demek... ...kendi varlığına ilişkin bir idraki olan insan için mümkündür. Dolayısıyla bu burası da önemli kişisel kanaatim. Şimdi diğer bir konu da... Özellikle Osmanlı... Üçüncüsü. Dördüncüsü mü? Dördüncüsü zannediyorum. E, hocam, siyasi, Şimdi yenileşme ilmidir dedik. Osmanlı tarzı var dedik. Osmanlı bir fail ve öznedir Heh. dedik. Dördüncüsü ise e, Osmanlıyı işte Japonya'yla karşılaştıralım. Yok Rusya'yla yok öyle bir şey. Osmanlı şöyle düşünün. Okyanusta bir gemi gidiyor. Bir Osmanlı gemisi var. Tamam mı? Bu gemi e, İslam medeniyeti içerisinde inşa edilmiş. Sonra efendim Orta Asya geleneklerinden... İran geleneklerinden, Bizans geleneklerinden, Anadolu kültürlerinden de istifade et büyük bir gemi. Fakat yanından bir gemi geçiyor. Son derece gelişmiş ve hızlı. Buna yetişmek için gemisini yenilemesi lazım Osmanlı'nın. Fakat bunu denizde yapması lazım. Limana çekilerek yapılan bir modernleşme değildir Osmanlı modernleşmesi. Bunu çok yanlış yorumluyoruz. Yani Osmanlı'nın vakti var. Efendim oturacak kenarda gemiyi çekecek. Ya bu gemide problem Motora bir bakalım. E şunu değil... E, mevcut durumu muhafaza edecek fakat bir taraftan da yenileşecek. Çünkü e, okyanusta, denizde farklı bir gemi var. Daha güçlü. Bunu hmm. görüyor. Şey değil. Yani bu bir devlet aklı var ortada. Japon modernleşmesinden farkı mı? Japon periferide bir ülke. Yani onun dünya siyasetinde yeri ne ki? Yani birikimini oluşturacak. Ondan sonra ortaya çıkacak ve hep Amerika'nın, önce Hollanda'nın sonra Amerika'nın kontrolünde Zaten daha önce de Çin'in kontrolündeydi. Sen öyle değilsin ki Çin, hmm. Japonya fail değil. Hiçbir zaman da olmadı. Şimdi de değil. Evet. Hiçbir zaman değil. Dolayısıyla o... dünya savaşında bile Japonya fail değildir. Uluslararası kapitalist sistemin dayatmaları, doğal dayatmaları neticesinde iş yapan bir güçtür. Ben onun için Japonya hayatım boyunca ciddi almadım. Bu açıdan hmm. Japonya önemli bir kültürdür, kendine has özellikler. O başka bir şey. Ama büyük ölçüde Japonya hiç ciddi almadım. Yani bu yaşıma geldim hiç ciddi almadım. Onu söyleyeyim. Hocam e, burada virgülü koyalım. E, reklam aramız. Program bitti de? <gülüyor> Yok program bitmedi. Reklam aramız geldi. E, dönüşte Fazıl Ahmet Paşa'nın evinde ne oldu diye daha, e, daha sormaya devam edeceğiz. edeceğiz evet. e, reklamdan sonra buradayız. Evet yeniden merhabalar. İhsan Fazlıoğlu hocamızla soruların peşinde devam ediyoruz. Biz epey de güzel ve keyifli bir yerde kaldık evet. aslında. Türk Osmanlı modernleşmesinin, Osmanlı yenileşmesinin nasıl yenileşmesi nasıl okunabilir diye siz önce birkaç maddilik... ilkeler, evet. evet ilkeler... Yani bu Onun... de çoğaltılabilir tabii yani sabit ilkeler değil yine belirli itibarlar açısından çoğaltılabilir ama... Benim kendi çalışmalarımdan çıkarttığım yapılar var. Kısaca hocam dört maddeyi konuştuk. Hemen söyleyeyim ben onları. Siyasi değil, ilmi. Askeri değil. Ilmi. Askeri değil. İlmi. Siyasi olmanın hiçbir şey yoktur Türklerde. Her şey siyasi. Her şey siyasi. Ee, askeri değil, ilmidir. Ee, bu, bu gözle bakmak için. Ee, Osmanlı... Çünkü şey, özür dilerim. Sağ. Türk milletinin varlık duyuşu siyasidir. Biz varlığa bile siyaset Türk milletinin var. varlık duyuşu siyasiidir. Yani şöyle bir milletin varlık siyaset bir milletin varlık duyuşudur ama bize has bu cümleyi yeniden kurduğumuzda bizim varlıkla irtibatımız bile siyaset üzerinden cereyan eder. Bu bizim tarihsel tecrübemiz. Bu, Memetik bir durum bu yani. Bunu da biraz konuşmak istiyorum. Bu Oraya ayrı, ayrı bir konu olarak konuşalım bunu. Evet. E, evet. evet. Osmanlı tarzı vardır dedik ikincisi. Evet. E, üçüncüsü Osmanlılar fail idiler. Evet. evet Kendilerini deyirlerdi. Dördüncüsü de Osmanlı'yı özellikle Japon modernleşmesi ya da başka modernleşme tecrübeleriyle karşılaştırmak doğru değil. Ya Karşılaştırılır da doğrudan, doğrudan birebir bunları denkleştirmek doğru değil. Denizi, dalgayı ve şartları bilmek evet. gerekir dediğimiz yani, gemi örneğinde. Yani Osmanlılar kendilerini deniz içerisinde, o aktivite içerisinde yenilemek zorundaydılar. O devasa dalgaların içinde. Evet, ve bu büyük bir sıkıntıydı. O yüzden Yamalı Bohçe'ye ya belki de. Yani bu şekilde de yorumlanabilir. Ben onu düşünmedim. Üçüncisi, beşincisi hocam. Beşincisi de dinamik bir yapıyla karşı karşıyayız. Yani Batı'da bir şey ortaya kondu da herkes emekli olduğu değil. Yani siz e, diyelim ki 17. yüzyıl Osmanlı'daki yenileşmeyi incelerken nedir? E, Paraselsüs tıbbı, tıbbi, tıp, cedid, tıbbi, kimyevi gibi kavramlarla karşı karşıyasınız. Çünkü Newton da 1687'de ortaya çıkacak. Ama bir süre sonra siz Niftonculuk... Ve akabinde aydınlanmayla karşı karşıyasınız, geliyorsunuz 19. yüzyılda evrim teorileri, yeni fizik... Yani Avrupa'daki Peşmişin. her alanda siyasi, ekonomik, politik, ondan sonra fiziksel, ilmi, bilimsel neyse felsefi dinamik bir şekilde gelişiyor. Osmanlı alimlerin belli bir dönemde muhatap oldukları dünya ile başka bir dönemde muhatap oldukları dünya da farklı. Aynı kategorilerle hepsini değerlendiremezsiniz. Bu da üçüncüsü, beşincisi. Beş, beşincisi. Buraya bir bilgiler koyayım hocam. Yani nasıl, çok kısa ifade edebilir miyiz? Ne demek o? Şu. O demesi. peş peşe dinamik e, yapı, üretim, e, orta çağlar boyunca bir pisliğin içinde debelenen... E, Öyle demeyelim. Diyelim. Ben orta yapı... çağı bu kadar olumsuz görmüyorum. Ee... Yani her milletin, her kültürün, her medeniyetin kendi gelişme evet, e, evet. evreleri var. E, özellikle e, Batı Avrupa, İslam dünyasıyla irtibat kurduktan sonra e, yüksek psikolasizm dediğimiz dönemdeki entelektüel faaliyetler, yabana altılar faaliyetler değil. Daha önce de özellikle henistik dönemin bir devamı olarak Roma'daki e, faaliyetler de hafif anılacak şeyler değil. Unutmayalım. O e, şey karanlık dediğimiz çağın e, üzerine yükseliyor. Senin Rönesans dediğin, modern dediğin yapı. Havadan, gökyüzünden inmiyor. Eyvallah ben biraz hani atıf yaparak biliyorsunuz evet, yani, siz atkımı. Orada kendine göre bir dünyası var. Yani. Ee, o zihniyeti yalanız etmemiz gerekiyor. Nasıl? Çok kısa ifadesiniz mesela. Batı mısa, dünyasındaki. O, o dinamizm yok. nasıl böyle peş peşe peş ya, peşe üretim yapabildi? Bu, bu ayrı bir konu. Yani Neden her, kurtuluk? Erken yani? ticari kapitalizmden bahsetmemiz gerekiyor. İslam dünyasının üçlü etkisinden, Türk korkusundan bahsetmemiz gerekiyor. Mesela hmm. bu ölüm korkusu, yok olma korkusu, hiçlenme korkusu. Bundan bahsetmemiz gerekiyor. Her şeyi yaptırır. Tabii. Ee, ya şey e, bu meşhur e, humanist yazarın adı neydi? Burslar da var ya üniversitede. Erasmus. Erasmus'un meşhur cümlesi var. Türkleri Avrupa'ya bırak Avrupa'yı Türklere bırakıp Amerika'ya gidelim diyor. Evet. Lanet yani. olsun. E tabii yani şimdi buna, burası da bu da çok önemli. Biraz sonra ona da geleceğim. E, dolayısıyla Simeraga e, Semerkant Tebriz, Lasathanelerinde gelişilen yeni bilim anlayışının etkisi. Avrupa'da ortaya çıkan yeni gelişmeler. Bunlar çok değişkenli yapılar. Ama en nihayetinde bunları derleyip toparladığımızda altına düşen yapı kapitalizm. Kapitalizmin gelişmesi süreç içerisinde Avrupa'daki bu değişimin dinamosu, bu reform hareketleri, karşı reform hareketleri, bilimde dönüşüm, felsefede dönüşüm pek çok şeyi besliyor. Ve devam ediyor bu. Yani yeni bir yapı kuruluyordu. O yapı, kendi açılımını bu şey gibidir medeniyetler aslında. Temel ilkeleri kurulduktan sonra bir süre sonra balon gibi şişmeye başlarlar. Hmm. Bir süre sonra balon belli bir yerde kar, şey gibi, Karadeniz gibi biter, yıldız gibi sonra içine çökmeye başlar. Her medeniyet bu insani bir şey yani. Hmm. Hiçbir medeniyet. Unutmayalım. Ben Gazan ilkesini her her zaman söylerim. Herhangi bir beşeri konuda sürekliliği talep etmek şirktir. Her bu iktidar olabilir. Efendim güç olabilir, ne olursa olsun bu gayet doğal. Beşeri hadiseler e, o zaman mekan sahnesinde sürekli yenilerle değişirler, çürürler, gelişirler. Bunların hepsini siz analiz etmeyebilirsiniz. Diğer bir konu ise, ha şeyi unutmayalım. Hakikaten çok dinamik bir yapıyla karşı karşıyayız. Diyelim ki biz 19. yüzyılın ikinci yarısında artık elektromanyetik teori çıkmış, Einstein teori çıkmış. O dönemdeki Osmanlı entelektüellerinin ve erken dönem Cumhuriyet entelektüellerinin problem alanıyla tutup, bir yüzyıl önce İsa Hoca'nın, Rüseyin Rıfkı Tamani'nin, Evin Paşa'nın şeyleri aynı değil yani. Dertleri de aynı değil. Kimlikler de değişiyor. Anlatabiliyor muyum? Takip ediyorlar ama bildiğim kadarıyla Tabii, hocam. Tabii çok ciddi takip ediliyor. Bir de diğer bir medde, altıncı madde zannediyorum. Altı. Ee, Osmanlı yenileşmesinin çağda neyse değinlendirirken, ulemayı son derece bağımsız bir aktör olarak değerlendirmek doğru değil. Osmanlı uleması... Devletin bürokratıdır. Özellikle Fatih Sultan Mehmet'in ürettiği alim bürokrat tipini dikkate aldığımız zaman bu çok gözden kaçılır. Abdurrahman Açılocu bu konuda, Abdullah Açılocu bu konuda çalıştı. Osmanlı devletinin özellikle yüksek bürokrat alimleri devletin siyasetine paralel düşünürler, fikirlerini beyan ederler ama şimdi Türkiye'de bu din bilim yenileşme ve benzeri konulardaki Farklı okuma biçimlerinin zemini bence şudur. Türkiye'de iki temel kafa var. Bir anglofan kafa, bir frankofan kafa. Ve kavga bu. Henüz Türkler oyuna girmiş değil. Yani biz Türkler oyuna girmiş değiliz. Ee, Türkiye'deki siyasi yaklaşımlar, ekonomik, politik, entelektüel yaklaşımların çoğu ya anglofan kökenlidir ya frankofan kökenlidir. Bizim modernleşmemiz büyük oranda Fransız e, merkezli olduğu için ilk dönem onlarla muhatabı ve benzeri nedenlerle Frankofan bir zihniyetimiz var. Belirli bir yerde. Daha sonra buna özellikle 1. yasa başında, 2. yasa başında anglofan bir e, etki ya da bir ta, şey küme oluşuyor. Bu iki kümenin kavgasıdır Türkiye'de olup bitenler. Benim kişisel kanaatim tabii bu. Almanlar arasına e, Alman kafa diyelim arasına müdahil olsa da çok ciddi bir etkisi olmuyor. Türkler ee, daha tarihe başlamadı bu, bu anlamda diyorsunuz. Yani daha tam anlamıyla e, sahnede belirleyici bir konumda değiller. Şunu açıdan söylüyorum bunu. Bu Din, bilim, efendim, ulema bunlar çok mübalağa edilen şeyler. Yani Töderini bak matbaa konusunu anlatırken diyor ki ya bu diyor İbrahim Mütüferken yanında bulunan isimleri sayarken biri kadı, biri tasavvuf, şeyhi ya. Anlatabiliyor muyum? Osmanlı'daki hiçbir modernleşme hareketine büyük ölçekli ulema karşı çıkışı falan yok. Fikirlerini tabi beğenecek insanlar. Çünkü devlet, din bekası söz konusu olduğunda... Öncelik ona verilir. Herkes ona göre pozisyon alır. Buradaki itirazlar bile devletin bekası şöyle mi daha iyi sanır, böyle mi daha iyi sanır. Bu Bunu olumlu bir şey olarak söylemiyorum. Resmi çekmeye çalışıyorum. Bu yanlışa da doğru ayrı bir şey. Ama bizim devlet geleneğimizde <gülüyor> e, siyaset merkezli işler yürüdüğü için ve bunu şeyde de görüyoruz. Yani şunu da söyleyeyim. E, bu sadece bizim... Orta Asya'dan ya da İslam tecrübesinde getirdiğimiz bir şey de değil. Burada yeni bir şey söylüyorum. Osmanlı zihniyetinin bir ayağını da Bizans bürokrasisi oluşturuyor. Yani siz şöyle mi zannediyoruz biz? Bizans'ı fethettik, hepsini öldürdük. Hayır. Şimdi düşünün Yaslı Çemen Savaşı'nın Uzun Hasan'la yapılan savaşta öncü kuvvetlerin başında bulunan Murat Paşa kim? Ya? Bizans, Bizans prensi bu adam. Müslüman olmuş. Orada adamın iş askerlik zaten. Dolayısıyla süreç içerisinde ee, Osman'daki Osmanlı'daki aşırı ihtiyatın kaynağı da bu Bizans bürokratik zihniyetinin Bizans'ta olması gerekmiyor bakın burada. Bizans bürokratik zihni 1500 yıllık, 1000 yıllık imparatorluktan bahsediyorsun. Şehrin bir ruhu var. Bu, bu bir kültürü var yani. Osman Fatih'in etrafındaki Osmanlı Bizanslı alimlere bakalım. Bunlar Müslüman değil ki Skolarius olsun, Trabzon Amuritsesos olsun, Trabzonlu George olsun filan Bunlar Müslüman da değil ama o Fatih'in Etrafında bu adamlar İtalya'ya da gidip geliyorlar. Yani o... Osman... yok ekmek gibi bir niyette yoksa. zaten. Hayır öyle bir şey yok zaten bu ilginçtir. Ee, hangi paşaydı? Lütfü Paşa mı? Şimdi ismini hatırım yanlış olabilir. Kanun Sultan Süleyman'a teklifte bulunuyor tüm gayrimüslimleri öldürelim diye. Lütfü Paşa mı? Paşa mı? O da bahçedeki laleler hariç her şeyi e, söktürtüyor. Ertesi gün geldiğinde ne diyor ona? Efendim niye bahçeyi bu getirdiniz? Azınlıklar attım diyor yani müslümanları temizledim. E bu kaldı. işte bahçe değil bu lale. Bu yani şöyle siz bir orkestra şefi iseniz herkes farklı enstrüman çalacak. Tüm sadece zurnacıların olduğu bu o şey topluha orkestra denir mi? Zurnacılar denir ya da dolucular denir yani. Olay öyle, öyle, öyle şu şekilde bakıyor Osmanlı. E zaten zaten de doğal mı? Peki, peki hocam hemen burada böleyim şöyle. Az önce ulema ile ilgili Hayır söyledim. şu cümleyi tamamlayayım. Yani Osmanlılardaki İhtiyatın artması, bürokratik, bürokratik tutarlılığın gelişmesi ve belli bir süre içerisinde yeni olan refleksif hareketlerin doğası büyük oranda Bizans bürokrasisinin zihniyet etkisidir diye düşünüyorum. Hmm. Çünkü Bizans tane bakalım bakalım ne kadar benzerlikler olduğunu göreceğiz. Eyvallah. Ama zaten şöyle hocam, çok bin yıl dediğiniz gibi bir imparatorluk tam bir imparatorluk olma yoluna girmiş devletin pek çok şey tecrübeyi satın alması Tabii çok yani anlaşılır. Bu, o dönemin gayet doğal bir şeyi bu. Yani insanlar meseleleri öyle bak insanlığın tecrübesini hemen istelleştiriyorlar. Bugünkü bir bakılmıyor. Yani bugünkü bir bakılmıyor. Şeyi son bir şey daha söyleyeyim. Maddelerden biri ne evet. geçmeden hoca şeyi. Şimdi demin ulema meselesiyle ilgili e, matbaa örneğini de verdiniz. Evet. E, pek çok örnek verebilirim Hakim yargı dolayısıyla nedir o ulema e, sınıfı Türkiye'de öyle bir sınıf yok yani ulema Nasıl? sınıf şöyle ulema sınıfı devlet mekanizmasının bir üyesi onun karşısında bir sınıf değil yani ha tabi tabi ha. hakim algı şu ya hocam özellikle batullaşma sonrası yaşadığımız i̇şte tecrübede Frank frankofan kafanın ulema her gelişmenin her güzelliğin her çiçeğin öldürüldüğü yatak e, bu çeviri bir düşünce tabii, değil mi tabi kesinlikle yani bunla alakalı güzel bir kitap çıktı zaten birkaç kitap çıktı Türkçe'de bu din-bilim çatışmasıyla ilişkili kitabı yazan kişi bile e, Draper zannediyorum. E, kendi kız kardeşi Katolik olduğu için e, <gülüyor> tabii tabii yani. Şimdi farklı fikirler din de bir fikirdir. En nihayetinde inancın ötesinde bir zihni bir ifadeye dönüşür. Kendisini ifade eder zaten. E, Türkiye'deki din-bilim çatışmasının e, eğer doğru okumak istiyorsan istiyorsak 1860'tan sonra doğrudan yeni gelişen yapının dine saldırmasıyla alakalıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani Osmanlı'da ortaya çıkan yenileşme hareketlerinde ulemanın rolü tamamen devletin hizasındadır. Tüm eleştirilerine rağmen eleştirilir teklifleri var. Ben sana öyle is metinler okurum ki, metin okunmuyor tabii. Yani diyelim ki o dönemde yazılmış ee, metinleri, tıp metinleri dahil buna onların girişlerini ki bu zihniyetleri büyük oranda oralardan tespit edebilirsiniz. O, Osmanlı alimlerinin, yani bizim tipik alim dediğimiz, yani modern eğitim kurumundan yetişmiş insanlarından bahsetmiyorum. Olaylara bakış, mesela Abbas Vesim Efendi'nin Dosturul Vesim Fittibul ve vel Kadimi'nde şeyi bir okuyalım bakalım birlikte burada. E, ne alakası var? Tam tersine o eleştiriyor kendi geleneğini. Kendi geleneğini eski diyen Osmanlı alimleridir. Bu geleneğin artık sorunları çözmediği Hmm. Yeni bir yol. işlevselliğini kaybettiği bizim yeni bilgiyle muhatap olmamız gerektiğini bir bizatihi os klasik Osmanlı alemleridir. Anlatabiliyor hmm. muyum? Bunu büyük ölçekte politikayla entegre ettiğin zaman zaten bir problem yok. Ama 1860'tan sonra özellikle yine Batı Avrupa özellikle Fransız etkisiyle yeni yetişen nesil doğrudan dine saldırıcı saldırı dediğinde katolik din zihninde ama karşındaki Müslümanlar. Yani yönelttikleri suçlamaların çoğu bizle alakalı değil. Dolayısıyla verilen cevapları da bizle alakalı. Onun için e, olmayan, soruların olmayan kavgasını yapıyoruz. Bizim öyle Yani nübüvvet kurumunun olmadığı bir kültürün, Katolik kilisesiyle ürettiği soruları ve cevapları buraya taşıyoruz. Bizimle alakası yok bu dünyanın. Yani? Anlatabiliyor muyum? E, o açıdan buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Bir de son madde olarak şunu söyleyeyim. Maddeler şu anlatabilir. Avrupa'nın bize nasıl baktığı da çok önemli odalar. Tam bir resim çizdin bize hocam. Ya çok çeşitli resim çizebilirim ama diyelim ki e, özellikle bu konuda Tahsin Görgün Hoca çok güzel çalışmalar yapıyor. Şimdi e, Herder gibi bir kantın talebesi. Herder gibi bir isim mesela Türk masallarına 3-4 cilt giriş yazıyor ve bu masalları e, ahlaklı insanların e, ahlaklı olmak isteyen insanların örnek alması gereken anlatılar olarak tanımlıyor. Ya da Ali Çelebi'nin 1543'te yazdı Hümayunname üzerine 1770'te yazan Fransız bu kitabın Avrupa düşüncesine nasıl etkili olduğunu anlatıyor. Ahlak ve siyaset düşüncesine. Şunu demek istiyorum. Biz Türkiye'de ilginç bir şekilde e, İslam medeniyetini merkeze alıyoruz. Tamam bu medeniyet olarak anlamlı ama bu medeniyeti de ilk 400 yılda sınırlandırıyoruz. Ve bu biraz tırnak içerisinde, Arapçı bir bakış açısıyla tırnak içerisinde bunun Batı'ya olan etkisini ifade ediyoruz ama kendimizi Selçuklu Osmanlı'yı yok sayıyoruz. Ya bizim etkimizi bir şöyle bir analiz bir araştıralım bakalım. Bu şu demek değil Türk imajı Batı'da Türk imajı demiyorum entelektüel olarak. Ya düşünün Mehmet Darendevi'nin takvimini çevirip Rusya'da nasıl kullandıklarını bize Toder'in anlatıyor. Yani bizim o Osmanlı yöntemi dediğimiz o hayat tarzını sadece günlük yaşama ilişkin konularda değil pek çok entelektüel konuda da e, etkimiz var. Ama bunu biz e, kendimizi faal görmediğimiz için bir zaman yakıştıramıyoruz bile ha. Yakıştıramıyoruz bile. O açıdan e, o dönemde bugün için yakıştıramıyoruz. tabii o dönemde Ama e, şeyin hakkını vermek lazım hocam. Yani şöyle Batı e, geriye doğru tarihini öyle güzel yeniden yazabildi ki. Ama bu, bu başlıkların tamamı e, yok oldu. Ama e, Yusuf her ne demiştik? Her kültür, her medeniyet... E, ...geçmişi şimdisin uzantısı kılar. Bu gayet doğaldır ve bu sürekli değişir. Yani İslam da aynı şeyi yaptı. İslam da bir şimdi icat etti, inşa etti daha doğrusu. Ve geçmişi bu şimdiyi verecek şekilde organize etti. Benim biraz kastım şuydu hocam. Avrupa da bunu yaptı. Şöyle Tahsin Hoca'dan yine e, işittiğim bir şeydi. E, Batı da entelektüel sayılmanın şartları olarak bir takım başlıklar sayarken e, Hazreti Peygamber'in hayatını bilmek, tabii bu ki bir zaruret olarak tabii, yani. Onu bilmiyorsan. Ama o işte belli bir dönem Londra'da yüz, adam yedim, sayılmıyorsun. 17. 18. ama kendi gücünden emin olduğu zaman. bakın Kant'ın antropoloji dersleri yanlış hatırlamıyorsam, o psikoloji o kadar baskın ki bunlarda. Gayet doğru. Bizde de baskın şu anda. Biz Müslümanlardan İslam'dan ne aldık sorusunu soruyor. Muhammedilerden ne aldık? Ya biraz matematik aldık, biraz teknik aldık. Ahlak almadık. Yani bizim var ya bir batın tekniğini alalım, bilimin alalım, ahlak alalım. Aynı şey Kant söylüyor antropoloji kitabında zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam. Bu gayet doğal. Ve o aydınlanma dönemine kadar elbette bu böyle bir psikoloji var ama bu senin gücünle alakalı. Kendi gücünden özellikle sanayi döneminden sonra, aydınlanmadan sonra bundan emin olduk da olunca tarihinden yazıyorlar. Ve ben daha ilginç bir şey söyleyeyim. 11 Eylül olduktan sonra İslam, işte Avrupa'da, Amerika'da özellikle, Anglo-Saxon dünyada yazılan bilim tarihi kitaplarına bir bak bakalım. Mesela orada yeni bir ilke var. Batı'nın inşasında İslam'ın rolünü minimalize etmek. En küçük seviyeye düşürmek. Yok sayıyor. Tabii. Çünkü ideolojik konumun ona göre gözden geçiriyor. Bu da gayet doğal. Çünkü Soğuk Savaş'tan sonra, Rusya çöktükten Sovyetler çöktükten sonra Yeni kendi tabi bunu Margaret Thatcher söylüyor biliyorsun okuduk onları bize okundu biliyor bu piyasada dolaşan şeyler yeni bir düşman çünkü Batı kendine düşman yaratmadan varlığını sürdüremez ilkesi geriye yapıyorlar bunu ee, şimdi, böyle bir tarih yazım ama İslam kültüründe yok e, hocam var yıkıp e, A, yoksa mi? gerçek yok yok yok onu demiyorum modern dönemi söylüyorum He. şimdi bak ben güzel bir örnek vereyim sana tabi diye bir e, kişinin Türkçe kitabı çevrildi e, tabi haf Mesela şimdi bu böyle bir anlatıda bulunuyor ki e, hemen hemen her konuda bir şey mi e, bilimsel magazin anlatacağım yani dinliyoruz dışındaki ya. görevim esnasında bildiğim şimdi tabi hafın bütün yazıları sadece Türkçe çevilendiği makalelerinde bütün vazifesi İslam medeniyetinin her alandaki etkisini minimalize etmek Çünkü o kökten Celistiyan bir grubun kurucusudur Vakıf hmm. Kurmuştur bunun için. Ha, bu olay da şöyle başlar. Yılda bir İslam düşüncesi ve bilim tarihi çalışan e, düşünürler, bilim adamları, bilim insanları bir araya geliyorlar Amerika'da. İşte işlerinde e, Kronbi'den Tut, ondan sonra Abdelhamid Sabrası'ndan falan yani hem e, her türlü millete mensup. Ve bunlar tartışıyorlar. Bu tartışmalardan bir tanesi de George Saliba e, biraz Şeydir, e, Arap nasyonalist, e, milliyetçi, ziynetine mensup bir Hristiyan Arap, George Saliba, e, şöyle bir soru soruyor. Ya Sizin orta Çağ dediğiniz, e, hatta 1650'ye kadar yapıp ettikleriniz, bizden alınma yani neyin bilimini, neyin tarihini yapıyorsunuz diye. Bu toplantılar bir daha yapılmaz. Ve o toplantıdan sonra vakıf kurulur. Ve bu vakfın vazifesi, e, araştırmacı yetiştirip, ee, İslam medeniyetinin batıya olan etkisini elden geldiğince minimalize etmektir. Ben bunu Kanada'da Amerika'daki görevlerime esnasında bizzat bu tartışmalara şahit oldum. 11 elden sonra bu katmerleniyor. Adam herhangi bir konuyu yazarken Hind de Çin'e atıf yapar. Çin'in bu konuda hiçbir etkisi olmamasına rağmen Budist geleneğine atıf yapar. Efendim Taoist geleneği yapar. İslam'ı elden geldiğince minimalize eder. Biz de ediyoruz. Ali bir konu. Yani biz de kendi ele alışlarımızda İslam'ın entelektüel mirasını minimalize ediyoruz. Biz de ediyoruz yani. Çünkü çeviri, de... hani çeviri? Hangi biz de çeviri yapıyoruz hocam. Yani adamların kötü bir çevirmeniyiz ya hayatımızı. E, tabii yani şöyle, kuruluk. şimdi insan nedir diye bir soru soruyor bizim bir düşünürümüz. Bakın, şimdi e, diyelim ki formel bilimler ya da doğa bilimlerinde siz e, yukarı çıktıkça değerlerden, anlamlardan belirli oranda arınabilirsiniz ama ya düşünce bu ya. Felsefe bu yani. Şimdi burada efendim e, evrensel normlar ya form evrenseldir. Geçen bir örnek vermiştik. Siz terziye gittiğinizde e, bir pantolon modeli var ama ölçü almanız lazım. Bu milletin ölçüsünü almıyoruz işte. Şimdi insan nedir diye bir yazı yazıyorsunuz, e, kendiniz orada yoksunuz. Başlıyorsunuz Sokrates'ten sırasıyla geliyorsunuz. Bakın bu bir felsefe tarihi araştırması değil. Öyle olsa sıkıntı değil. Ya siz cevapta kendiniz yoksunuz ya. Yani insan nedir sorusuna verdiğiniz cevapta siz yoksunuz. Sizin tecrübeniz yok. Yani şöyle bir şey düşün. Ben kimim diyorsun ama başka birinin hayatını anlatıyorsun. Aynen buna benziyor bu. Çok acı bir şey bu ya. Hani biliyoruz ama, bunu, ama yani. Çok, hayır bunu çok yapıyoruz acı. ama. Gerçekten bunu yapıyoruz. Devlet nedir diyoruz. Kendi devlet tecrübemiz burada yok. Halbuki bir taraftan da övünüyoruz. Türkler devlet kuran bir millettir. İşte şu kadar imparatorluğu kurdur diye. Fakat o devlet nedir konusunda biz yokuz. Savaş nedir konusunda yazı yazıyoruz. O, o cevapta biz yokuz. Şimdi siz hani Hegel'in ifadesiyle şimdi de yoksanız sizin geleceğinizi de elinizden alırız. Geçmişsiniz elinizden alırız. Geçmişte de yoksunuz demektir. Çünkü verdiğimiz cevapta bizim geçmişimiz yok. Ya bu, bu evrensel olanı o modeli reddetmek anlamına gelmiyor ki ya. Alman felsefesinden bahsediyor konuşurken yazılarında bir akademisyen arkadaşımız. Ama ben Türk felsefesi dediğimiz hocam felsefenin türkü mü olur? E, Alman felsefesi diyorsun yazında. Alman'ın oluyor da benim niye olmuyor? Hans'ın felsefesi olsun da Mehmet'in niye felsefesi olmuyor? Burada şömenizm yapalım demiyorum ki. Sen kendi yazdığın metinde sen yoksun ya. Biyografini yazıyorsun senin biyografin değil ya. Evet. Bu çok zor bir şey mi? Çok acı bir şey. Yani çok acı bir şey. Dolayısıyla kendimizi ne yapıyoruz bu sefer? Başkalarının, başka kültürünün tasavvurunu bir uzantısı haline getiriyoruz. Zaten onların istediği bu. Yani ben insanlığımı onların tarihsel tecrübesinin uzantısı üzerinden idrak ediyorum. Kendim yokum yani ortada. E bu çok acı bir şey. E dolayısıyla ne oluyor? O başkalarının kültürünün bir fonksiyonu, bir işlevine dönüşüyorum. E müsaade et ondan sonra sana saygı duymasın. Aşı icat ettiğinde sen üzerine denesin. Seni onu öyle görüyor. Onlar da normal sonuçlar. Ee, yani artık. adam diyor ki biz işte falanca yerdeki savaşta şu kadar silah denedik dener. Seni insan olarak görmüyor. Kusura bakma. Geçen söylemiştim. Türkiye'de e, bazıları Avrupalıları kendisi insan olarak gördüğünü zannediyor. O zor durumla karşılaştıklarını görürler e, insan olup olmadıklarını. Dahası var. Demin söylediğiniz şey şu hocam. E, biz de kendimizi insan olarak görmüyoruz. zaten. Fail değiliz işte. Tut, bastığımız yeri e, nedir? Doldurmuyoruz. dondurmuyoruz Onun hakkını vermiyoruz. E şimdi o açıdan neyse konuya geri dönersek bizi her yüzyılda Avrupa'nın ya da Avrupa'nın değil, öteki kültürlerin diye nasıl gördüğüne de dikkat etmemiz lazım. Bize nasıl bir yer veriyorlar? Bu gayet doğal bir şey. Ve 1900'lere kadar hatta Biliyat Savaşı'na kadar sizin tasavvuru size ilişkin tasavvur algı ne? Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bizi öyle bir Afrika kabilesi olarak görmüyor karşıdaki insanlar. Sizin kültür birikiminizden, üretimlerinizden hem klasik hem o andaki çok ciddi bir şekilde takiple faydalanıyorlar. Bu da çok örnek verilebilir. Bu konuda dediğim gibi Tahsin Hoca'nın çalışmalarında güzel bilgiler söz konusu. Bu şeyler maddeler çoğaltılabilir. Bunlar ama, ama içinden kılavuzumuz. Bu, evet bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim Fazıl Ahmet Paşa'nın evinde hocam ne oluyor? Hocam gelmeyelim. Niye? Genel reklam geldi çünkü. Öyle mi? Böyle de reyting şeyi yapan <gülüyor> programlara döndük hocam. Birazdan Fazıl Ahmet Paşa'nın evine geliriz. Evet. Bu şeyi hani tam bir biraz vaktimiz kaldı orada. Şimdi bizim kendini fail kabul etmemek ve kötü bir çevirmen olmak bizimkiler açısından anlaşılabilir bir şey. Fakat İslam'ın batıya etkisini ya da İslam'ın ikisi e etkisini minimalize etme çabası... Maksimize de etmeyelim minimize de etmeyelim Şüphesiz. İnsanlar neden? Ve... Neden hocam? Yani neden İdeologi... yok edecekler edecekse? Yani arka planda ne var orayı görmüşsünüz diye. Tarihsel e, memetik yapıların oluşturduğu pozisyonlar var. Yani adam senden nefret ediyor. Ya da senin e, şöyle İslam'ın temel inanç cümlelerinin e, kapitalizm için neoliberalizm tehlike olduğunu düşünüyor. Böyle bakabilirsin olaya ben başka mahfillerde de söyledim burada da sen sen de bir problem yapmışız zannediyorum daha önce de söylemiştim yani bizim şu anda hakikaten bir gücümüz yok bu abartmayı bırakın yani İslam dünyası İslam medeniyeti İslam coğrafyası bir gücü yok ama bu kadar saldırıya muhatap olması sadece sahip olduğu yanaltı kaynaklarıyla alakalı değil buna da emin ol otantik ilkelerini akidelerini nübüveti korumak, nebevi öğretiye sahip çıkmak, tehlidi bir metafizik çıkış noktası olarak almak ve benzeri. Bunlar hepsi potansiyel ve ihtimal. İhtimal bile korkutuyor. Kendini gerçekleştirebilirse teklif malzemesi kendi çok. Kendi örnekliğini kaybetme tehlikesi var. Sen bir tehdidçisin bu açıdan. Hmm. Potansiyel bir tehdit olsan bile. Ya Bu gayet doğal bu. Ee, pek çok yazımda, çizimde ortada olan bir şey. Yani biraz yabancı dil bilen metinleri biraz okuyan bunu görür. sadece şey bir atıyorum bir tür olarak sinemayı bile biraz tabii, takip eden orada bir şey. Tabi. Ha şimdi bizim ülkemizde bunu izleyen kendisi oraya mensup değil. Bundan rahatsız olmaz. Yani durduğu nokta yanlış olan kendini fail olarak görmeyen oranın bir uzantısı olarak gören insan rahatsız olmaz bundan. Görmez de zaten onu. Hatta onun e, durduğu yerden durup o da kim oluyor bu? Ama siz kendinizi bir fail olarak her şeye rağmen görüyorsanız, e, belli bir tutumunuz ve pozisyonunuz varsa, bunu çok açık ve net bir şekilde idrak ediyorsunuz. O kadar açık ki bu. Bu söylediğiniz hocam hakikaten, e, çok, yani çok acı e, bunun varlığından daha acı olan bunun fark edilmiyor oluşuyor. Ama bu sadece Müslüman olmakla alakalı değil bak. Yani diyelim ki siz e, farklı bir fikir, Marksist bir ideoloji geliştiren bir, eğer bu sistemi tehdit ettiğiniz an aynı muamelesi onlar da yaparlar. Yani burada sadece sizin ha 5 vakit namaz kılan kimsenin umurunda değil emin ol. Evet. Tabii. Ama siz e, bir ekonomi anlayışı, bir e, bilgi anlayışı, bir e, varlık gerçeklik tasavvuru. Şöyle fotoğrafı şey. bozmaya cüret edersiniz Ayhan evet, Ayyan Çitil hocanın ifade ettiği gibi yani siz diyelim ki bir gerçeklik tasavvuru geliştiriyorsunuz. Bu gerçeklik ta tasavvurunda Nebi'ye yer verdiğiniz zaman kıyamet kopar. Burada duralım hocam daha gitmeyelim. Dönüşte Fazıl Ahmet Paşa'nın evinde ne oldu diye sormadan önce burayı Yok burayı açmayalım. Alçak burada mı? duralım. Peki. Biz konuyu Bu bahsi başka bir yerde başka, başka bir zamanda zaman konuşuruz. Konuşalım. Reklamdan sonra burada olacağız. Fazıl Ahmet Paşa'nın evinde ne oldu sorusunun cevabının peşinde olacağız. Evet, son benim, son bölümle soruların soruların peşindeyiz. Türk düşüncesini, çağdaş Türk düşüncesini, modern Türk düşüncesini, e, bu kavramların farklılığını birbirinden ayıran şey nedir onu konuştuk. E, hocam bir ilkeler bütünü, e, konuya nasıl yaklaşabilirizse dair yedi maddelik bir ilkeler bütünü anlattı. Şimdi e, Fazıl Ahmet Paşa'nın evinde 1661 yılında ne oldu e, sorusu. Sursuna, evet. Bunu siz niye o konakta ne olduğu anlattınız? Şundan dedik ki çağdaş Türk düşüncesi diye bir şeyden söz edebiliriz. Eğer edebiliyorsak bu nerede başlıyor? Evet. Zemin evet. olarak nereden neşet ediyor? Nereden ortaya çıkıyor? Evet. Yani ne evet. ayırıyor? Bir, evet. Biraz öncesi hani çağdaş evet. Türk düşüncesi değilken o ayrım konakta dediniz. Evet, şöyle, ne oldu orada? Şimdi her kültür, mesela Osmanlı'yı ele alalım. Osmanlı her yüzyılda bir kendine ait dönüşümleri yaşıyor zaten. Hiçbir medeniyet statik değildir. İhtiyaçlar Zaten bir beylikten başlıyor. Devlet oluyor, imparatorluğa dönüşüyor. <gülüyor> Ondan sonra yani Fazıl Ahmet Paşa'ya gelinceye kadar pek çok sorular var. E, te, askeri, tek filan soruluyor. Ama Fazıl Ahmet Paşa e, sarayında olan şey şu. Avrupa'da neler oluyor sorusu. Ve bu toplantıdan sonra başlayan tercüme hareketli. Nereden başlayan? Batı Avrupa dillerinden başlayan tercüme hareketleri meseleyi farklı kılıyor. Yapılan ilk tercüme de bir ziş tercümesidir. Fazıl Ahmet Paşa'nın bürokratlarından biri tezkireci. Köse İbrahim Efendi'nin yaptığı biz tercümesi ve Kopernik Astronomisi. Hmm. Akabinde başka tercüme. Ebu Berhamet Dimeşki'nin Coğrafya Kitabı ve benzeri. Ondan önce şimdi şunu söyleyebilirim. Katip Çelebi var. Efendim Koçibey var. Akisari var. Doğru. Ama bunlar daha çok Osmanlı bütününün içerisinde ceryan eden şeyler. Fazla Ahmet Paşa'nın e, evinde yapılan şey toplantı. E, Avrupa'da neler olur ama dikkat et, henüz daha şey yazılmamış. Eee Newton 1687'de principia yayınlamamış. Hmm. Yani Avrupa'da yeknesak bir bilme faaliyeti oluşmuş değil. O 1744'te olacak. Fransızlar Newtonculuğu kabul ettiğinde resmi olarak. O dönemde öyle bugünkü gibi resmi olarak Newtonculuğu kabul ediyorlar. Orada çok çeşitli farklı arayışlar var Avrupa kültüründe de. Ee, pek çok farklı, naiplizciler var, dekatçılar var, efendim, e, İtalya'da galileciler var, şucular var, burcular var, spinozacılar var. Pek çok farklı şey var. Sarayda, konakta yapılan toplantı e, Avrupa'da neler oluyor? Ne açıdan neler oluyor? Askeri açıdan mı? Hayır. Entelektüel açıdan neler oluyor? Çevirdi, çevirilen ilk kitaptan da onu anladım zaten hocam. Evet. Yani i̇htiyacı binayen Hayra'yı tamamen biz Değil, hiç tercih e, Tabi bir... Tabii tabii ama çok var. Orada şimdi ismini tam hatırlamıyorum. Ali bilmem ne var. Mesela astronomi maneti tercümesi yapıyor batıdan. Hmm. İşte coğrafya kitapları tercüme ediyor. Tıp kitapları tercüme ediyor. Bileci tıp kitabı tercüme ediyor. Yani tamamen Avrupa kaynaklı bir tür tercüme hareketi başlıyor. Ve bu bizzat o toplantıdan sonra sökün ediyor. Ve bu tercüme hareketlerini yapan insanlar büyük oranda... Köp, zade Fazıl Ahmet Paşa'nın etrafında onun bürokratları, onun yetiştirdikleri ya da onunların yetiştirdiği yetiştirdikleri şeklinde cehennet yani ediyor. E, Ahmet Paşa'nın da hakkını vermek lazım hocam. Çok erken bir e, öngörü tarih itibariyle. E, ama bu devlet, e, Mehmet Genç Rahmetli hocamız ifadesi dahi bir adam. Fazıl Ahmet e, tabii, Paşa. Oğlu da biliyorsunuz zade Fazıl Mustafa Paşa. O da bir profesör. Mesela bak ne kadar bilinçli olduğunu e, vurgulamak için bunu anlatayım. E, Oğlu Köprülü Fazıl Ahmed Paşa'yı alıyor, yanına çağırıyor. Ve yanına bir o dönemin önemli alimi Süleyman Fazıl Efendi. Bu Süleyman Fazıl Efendi de daha sonraki tüm Osmanlı entelektüellerinin e, icazetinin dayandığı isimdir. Ve bu ikisini nereye gönderiyor? Suriye, Irak, Mısır ve Hicaz bölgesine. Niçin? Oradaki tüm alimlerle irtibat kurmak. Kuruyorlar ve hepsinden icazet alıyor. bunlar Orada okuyorlar bir de. Yani. Hmm. Osmanlı alimlerini oralara gönderiyorlar. Ee, işte Carullah Efendi, Müneşin Başı Ahmet Dede gibi önemli isimler bu bölgelere gönderiliyor. Bir network oluştur oluşturuluyor. Ve bu network'ün iki merkezi var. Biri İstanbul, biri Hicaz. Ve Hicaz'daki network'ün üyelerinden biri olan Süleyman Rudani ya da El Feliki, İstanbul'a gelip bir yıla yakın Fazıl Ahmet Paşa'nın yanında kalıyor ve akabinde de Hicaz'a geri gönderilip mali ve siyasi destekle oradaki entelektüel ortamı çünkü Hicaz biliyorsunuz İslam dünyasının hard diski gibidir. Herkes oraya gelir eğitim görür gider bugünkü gibi sabah akşam dön değil bir yıl iki yıl üç yıl kalan insanlar olur. Hmm. Endonezya'dan gelir Çin'den gelir mesela biraz önce Çin'den bahsettim oradaki Çinli alimler geliyorlar. Endonezya'dan alimler geliyor. Hmm. Burada bir ekip var. Ahmet Kuşaşi, ondan sonra Sealibi, Rudani gibi, Babil'i gibi insanlar. Ve bunların yetiştirdiği İbrahim Kur'an'ı gibi bir dev var orada. Bu İbrahim Kur'an'ı bir tür tırnak içerisinde çete reisi gibi başta. Ee, pek çok insan geliyor. Mesela diyelim ki Sinkiili geliyor. Makaskari geliyor Endonezya'dan. İşte Maut... Hmm. Iı, Maotazeni ne öyle bir adam geliyor şimdi o Çinci adlar aklımda değil Çinden geliyor, Hindistan'dan geliyor efendim Bilginin tüm dünyaya bir anda tabii aynı şekilde tabii yayılabileceği ve orada şimdi Osmanlı siyasetinin e, devlet aklının uzak görüşlülüğü çok önemli burada e, iki farklı operasyon yapılıyor bir tanesi Hicaz Hicazların yaptığı şu e, Konya'nın çağ başlamış vaziyette uzun vadede bu yapıya direnmek lazım. Ve e, siz İslam dünyasına baktığınız zaman İslam dünyasının özellikle uçları henüz daha klasik adetlerini geleneklerini terk etmemiş insanlardan oluşan bir topluluk. Buraya dikkat. Yani 17. yüzyıl Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ifadesiyle bizim milli kimliğimizi, kimliğimizin takarur ettiği dönemdir. Bak bunu beş şehirde söyler Ahmet bir, e, Ahmet Hamdi Tanpınar. Ve gerçekten de bu yüzyıl ben bunu pek çok Mehmet Genç Hoca başta olmak üzere tarihçimize sordum. 17. yüzyıl dünyada İslamlaşmanın en yoğun olduğu dönemdir. Balkanlar, Anadolu, Afrika, Orta Asya gibi. Niçin? Çünkü e, bu e, Hicaz'daki insanlar ve bulunan öğrencileri okullaşma ile özellikle İslam dünyası uçlarında büyük bir hareketi tetikliyorlar. Tasvufla iç içe bunlar. Tasavvuf örgütlenmesi de biliyorsun ciddi bir örgütlenmedir. Ve Afrika'da, Endonezya'da, Malay dünyasında, Çin'de, Orta Asya'da büyük bir örgütlenme gerçekleştiriliyor. Aralarında sıkı bir network, irtibat var. Bunun uzun ayrıntısına girmeyelim ama bunun en büyük faydası bir yüzyıl sonraki kolonyalistlere karşı, Hollandalılara, Fransızlara, İngilizlere karşı direnişi örgütleyen tüm alimler, İstisnasız bu Hicaz'daki alimlerin yetiştirdiği öğrenciler. Yani İslam dünyasının uzun vadedeki devamını, hayatiyetini sağlıyorlar. Hmm. Ve bunu büyük iki şeyi sentezleyerek yapıyorlar. Bir, siyer ile tasavvufu sentezliyorlar. Hadisle ile tasavvufu, hadisi genel anlamda kullanıyorum. Sentezliyorlar. Ve bunu bir yaşama pratiğine dönüştürerek. Hmm. E, burada tabi şey de var. Yöneticilerin yerli ahaliye Müslümanlaştırma konusunda bir baskı yapmasını da engelliyorlar. Bunu daha çok yaşama pratikleri içerisinde başarmaya çalışıyorlar. Bu çok önemli bir hadisedir. Uzun uzun tartışmak gerekiyor. Ama İstanbul'da olan ise şudur. Bizim mevcut bilgi birikimimizin dökümünü zaten daha önce Katip Çelebi hem eser seviyesinde keşfuzunun hem Alim seviyesinde Süleyman Çiftçi gibi kitaplarda çıkartmıştı. Zaten geleneğimiz geleneğimizde var. Nerede kalmıştık? E, o çünkü büyük bir kriz yaşandı malumu daha önce ve burada e, yeni bir atılım için ne yapılabilir meselesi tartışıyordu. Bunu nereden anlıyoruz? Bakın bu böyle tarih kitaplarından tespit edecek bir şey değil. Bu bizzat iyi o dönemde yazılmış mantık, doğa felsefesi, astronomi, matematik efendim gibi kitaplardan tıp ve bunların ee, özellikle ön sözlerinde mühelifler dönemin şartlarını da dikkate alarak bu konuları tartışıyorlar zaten. Hmm. Yani diyelim ki bu bu Tokatlı Mustafa Efendi'yi Erkan'ı fıttı mı çeviriyor? Niye çeviriyor? Canı sıkılmadı herhalde yani adamın. Çünkü kaç cilt tercümesini yazmalar kurumu yayınladı? 6 cilt. Her cilt 500 sayfa. 3000 sayfayı spor olsun diye o dönemin şartlarında kimse yapmaz. Bilgisayar yok yani. Kağıda yapıyorsunuz bunu. Derdi var bu adamın. Girişte anlatıyor bunu zaten. O çeviriyi böyle okumamız lazım. E, yani. Tabii. E, o dönemde ister e, Frank lisanlarından Frank onların tabiriyle yapılsın. ister Arapçadan, ister Farsçadan yapılsın. tercümeler ya da yazılan metinler, şerler, aşiyeler belirli bir tartışmanın, belirli bir arayışın ifadesi olarak bize zaten bizzat müellifler tarafından veriliyor. E, ve bir tırnak için entelektüel bir atılım. Niye? Çünkü ee, süreç içerisinde şu yavaş yavaş fark ediliyor. Batı'da oluşan bir bilim bil, bil, bil, birikim var, entelektüel bir birikim var. Ee, bunun önce devletin ihtiyaçları açısından, haritacılık diyelim coğrafya ve benzeri konulardan ama akabinde de e, diğer alanlara sirayet eden bir e, özelliği var. Bu da iki türlü ele alınıyor. Mesela klasik bu tabi uzun bir konu ama buna belki burada girmemek lazım. Bir sonraki haftaya bırakmak gerekiyor. Ama özetini vereyim, önümüzdeki hafta bunun üzerine konuşalım. Mantık esaslı bir e, yenilenme mümkün mü? Yani mantık bilimini esas alarak. Çünkü o dönemde mantık, theory of science, bilim teorisidir. Yani rasyonel bilginin e, dili mantıktır. Bunun üzerine çok teorik değil de, hani ne demek bu, bunun üzerine konuşabiliriz. Mantık esaslı bir yenilenme hareketi başlıyor. Bunu başlatanlar sırayla ve örnekleriyle verebiliriz. isimlerin hepsi günümüzde. Bir de yavaş yavaş ama süreç içerisinde matematik yöntemini. Çünkü matematik klasik gelenekte ikincildir Malumunuz. Matematiğin çünkü batıda yeni girişen bilginin matematikle olan ilişkisini matematik zeminde olduğunu fark ettikleri için yavaş yavaş matematik merkezli bir zihniyet ortaya çıkıyor. Yani 1754'te kurulan ilk kurumun adı Hendesane. Sonra mühendisane dikkat edin. Oradaki mühendis ne demek? Mühendis eski bir kelime. Geometrici demek bizde. Yani diyelim ki Nasreddin Tusi'nin metinlerine baktığın zaman ya da herhangi bir klasik dönemde yaşamış İslam aliminin metnine baktığın zaman mühendis geometrici demek. Geometri de matematiği temsil eden en gelişmiş disiplin kabul edildiğinden dolayı bunu da çok gözün iyi dikkat almamız lazım. Nifton'un prinsipası da geometriye göre, geometriye göre yazılmıştır. Sonsuz Küçükler Hesabı, kalkülüs, diferansiyel, integral de geometriye göre yapılmıştır. Çünkü geometri o dönemde en gelişmiş. Disiplin, çünkü ta M.Ö. 400'lerdeki Hipokrat, bu tabip olan değil başka bir Hipokrates'e sonra oklit filan falan. İslam dünyasında en çok ele alınan, gökyüzünün dili yani filan. Şimdi hani kendimi kontrol ediyorum. Sen bana çünkü böyle biraz şey bakıyorsun teknik şeylere girme diye de. Yok girebiliriz hocam ben şey, gözüyle baktım sadece yaklaşan dünyayı çok erken görmüşüz. Ne olduğunu tayin etmişiz, tespit etmişiz. Anlattıklarınızın hareketi. Fakat e... çok iyi takip ediyorlar. Ama sonuç kendi... fakat kendi gözlükleri var. Sonuç bugün biz burada konuşuyoruz işte. Bu az bu, bir iş mi? Bu çabadan daha büyük bir sonuç doğrusu umarım ben. Yok ortaya çıkan sonuç küçük bir sonuç değil. Kesinlikle böyle bakma. Bir de ...çağın ruhu dediğimiz bir şey var. İmparatorluktan ortadan kalktı, ulus devletlerin kurulduğu... Hmm. Ee, ...yani siz 1923'e kadar taşıyorsunuz bu işi ve oradan da yeni bir yapı ortaya çıkartıyorsunuz. Hani Mehmet Genç Hoca rahmetlinin yine bir söz var ya, Osman'ın yükselişi değil çöküş, çöküşü mucizevidir. 400 yılda çökükmek mi olur canım? Tarım toplumu olarak kurulup sanayi toplumu olarak tarihten çekilen kaç tane millet var, medeniyet var Şöyle bakalım. Yok. Bunu başarmak kolay bir iş değil. Şimdi bak burada bir şey daha söyleyeyim. bunun devam edeceğiz ama seyahat nameleri okuyun lütfen o dönemde. Yani o dönemde Avrupa'dan gelen seyahların yazdıklarını bir okuyalım. Mesela Toderini'yi okuyalım tek başına. Toderini biliyorsun bir İtalyan e, Ceneviz diplomatı zannediyorum. Onun papazı olarak geliyor. Onun oğlunu eğitmek için ama bir oryantalist. Çok dilli bir adam. Biraz daha Kitabının adını hatırlıyor musunuz hocam? Ee, Türk edebiyatı tarihi gibi, Türklerin edebi eserlerinin tarihi gibi, Şimdi çevrildi Türkçe'ye. İki yayın evinden farklı farklı. Ee, birinci cilt, ee, Türk Osmanlı'daki ilimler Türk diyorlar onu Osmanlı demez biliyorsunuz. İlimler ikincisi medesi sistemi, üçüncüsü matbaa. Yani kitap tarihi, kütüphaneleri anlatıyor. İstanbul'daki kütüphaneler. Sonra medrese sistemini okutulan dersler, neler okuyor bu adamlar? Üçüncüsü de matbaayı anlatıyor. Hmm. Ve bu, bunun nasıl yapıldığına dair bir, hem kendi gözlemleri hem e, duydukları, ettikleri çok da en ilginç tartışmalara giriyor. Bu konuyla alakalı ben yaklaşık 3,5 saat süren bir e, değerlendir, eseri değerlendiren bir konferans ya, vermiştim. Youtube'da var. Hmm. E, analiz etmiştim satır satır. Tabii bilim tarihi açısından, düşünce tarihi açısından. Şimdi o eseri okuduğunuz zaman da bunu görüyorsunuz. Ya mesela diyor ki 1780'lerde burada 81 82 83 tane diyorum. 5 yıl kaldı. Diyor ki mesela bir genç geldi bana İtalya'da yeni çıkan Cebir kitabını getirtmemi istedi mesela. Evet bu tür bilgileri orada görüyorsunuz. Şimdi siz bu seyahatnameleri okuyun dönem seyahatnameleri derken kendi yani o kişi, bizi, tanıma. Tabii tabii dışarıdan bir insanların bizim hakkımızdaki kanaatleri önemlidir. Bazen çok acımasızdır, insafsız ama önemlidir. Bazen bunlar toplumda yaşayış biçimlerimize ilişkindir, adetlerimize ilişkindir, bazen entelektüel hayatımıza ilişkindir. Mesela 1700 e, tarihi kaçtı? 80'ler filan olabilir. E, bir İngiliz'in seyahatnamesini okudum da şaşırmıştım. Adam şeyi geziyor, belki daha sonra da olabilir. Tarihi çok net değil zihnimde. Diyor ki, ya diyor çok ilginç bu adamların çok ciddi bir bilim sistemi var belirli bir tasdife göre okuyorlar, e çünkü Taşköprizade'nin tasdifi var canım. Belli bir tasdife göre okuyorlar. Çünkü 1740'ta Fransız hükümeti bizden şey istiyor. Osmanlı ilmiye Sistemi hakkında bir rapor istiyor biliyorsunuz. Ve Osmanlı Devleti de bir alimi görevlendiriyor ve bu kevaki bir Sabah diye bir kitap yazıyor. Osmanlı Bilim Sistemi hakkında Türkçe olarak ve bugün müstası da Fransız Kütüphanesi'ndedir. Bir model arıyorlar değil mi? Evet, model arıyorlar, faydalanmak evet. istiyorlar. Yani bu devleti güçlü bir imparatorluğun ilmi, zihniyeti nasıl? Şimdi o İngiliz diyor ki çok ilginç olan başka bir şey daha var diyor. Bizim çok yeni bildiğimiz teorileri bunlar çok gelişmiş olmasa da iyi biliyorlar diyor. Sadece çok yeni bilimler hakkında Avrupa'da gelişen haberler değiller. Ayrıntılı bilmiyorlar. Ama bizim çok yeni dediğimiz şeyleri de bunlar zaten okutuyor burada diyor. Biliyorlar yani. Şimdi buna çok dikkat etmek lazım. Biz... Belli bir bütünün ortaya çıkmasından sonra geriye doğru bir okuma yapıyoruz. Ya Avrupa'da bilim sistemleri dediğimiz yapılar sabahtan akşam oluşmuyor ki. Orada da yavaş yavaş gelişiyor bunlar. Orada da bir sürü parçalı, farklı yaklaşım biçimleri var. Ulaşılan sonucu esas alıp geçmişi onun bir uzantısı kılmamız bu açıdan da doğru değil. Bunu anlatıyorum. Şimdi Dolayısıyla iki türlü zihniyette yenilenmeyi gerçekleştirmek istiyor. Bir klasik Rasyonalitenin imkanını veren mantığı esas alıyorlar. Bakın bak bir şey söyleyeyim sadece bir hiçbir şey tesadüf değildir. 18. yüzyılda yazılan mantık kitapları Osmanlı dünyasında belki de daha önce yazılanların neredeyse iki katıdır. O kadar çok metin üretiliyor. O patlama o, bununla ilgili demek. Tabii ama bunun ve bu mantık metinin bir özelliği de var. Tanım teorisi değil daha çok çıkarım teorisine odaklanıyorlar. Yani bu da teknik bir şey ama formel bir e, önermeler mantığı üzerine daha çok duruyorlar. 40'a yakın eser var sırf bu konuda. Kıyas teorisi dediğimiz. Sporos'un da yazılır mı bunlar sizce? Mantığın diğer alanlarına ilişkin metinler de üretiyorlar. Hmm. Tanım teorisi, cihetül vahde dediğimiz bilimlerin birliği nasıl sağlanacak? E, yeni bilimler kuruluyor mesela. Adabul münazara, adabul mutalaaa gibi yani eserler nasıl okunur? Nasıl tartışma yapılır? Ve hatta bu eserler sadece kitap üzerinde değil uygulamalı olarak da gösteriliyor. Diyelim ki Müneccünbaşı Ahmet dediği oturuyor Adab-ül diye bir kitap yazıyor. Hı. Mesela yine bu dönemde ilk Türk ansübesi diyebileceğimiz 9 ciltlik bir eser yazılır. 5 ciltlik günümüze geldi. Biz bunu İstanbul Medeniyet i Bilim Tarihi Bölümü'nde hazırlıyoruz çalışıyoruz üzerine. Fransız ansübesinden daha öncedir bu. Adı ne hocam? Ee, söylemeyeyim. <gülüyor> 9 cilt başladınız ya, tabii, tabii, çalışıyoruz bunu 9 cilt 5 cildi günümüze geldi 4 cildi bulamadık ve matematik bilimler gel ne yapıyor adam tüm bilimlerin özetini veriyor İslam dünyasında ve Osmanlı'da kullanılan tüm bilimler bunların kısa kısa özetlerini temel kavramlarını önemli isimlerini önemli eserlerini veriyor tipik bir astrobedi yani e, tematik bir astrobedi Şimdi bunların yazılması tabi dediğim gibi böyle isimlerle Konularla meseleyi boğmak istemiyorum ama zihniyet olarak baktığımız zaman e, burada iki türlü bir yenilenme faaliyetiyle karşı karşıyayız. Bir, eskiyi dikkate alarak bir yenilenme mümkün mü? Eskiyle yenilenmek. Bir de yeniyle yenilenmek. Hmm. Yani şöyle, tecdid bil kadim onların tabiriyle. Yani es kadimle biz bir yenilenme yani ne demek? Kadim birikimimizi dikkat alarak, özellikle oradaki yöntemi dikkat alarak bir yenilenme faaliyeti gerçekleştirebilir miyiz? Ee, yeni bir okuma yaparak, yeni bir takip yöntemi diyebiliriz buna. Bir de ya bu artık belli evet. bir yere kadar e, biz yeniyi, özellikle Avrupa'dan gelen bilgiyi dikkat alarak ciddiyle tecdit. Yeni ile. Evet. Bu mümkün mü? E, ve nihayetinde tabii varacakları nokta e, yeni ile. Yenilenmek ve matematik esaslı artık yavaş yavaş mantık. E, klasik bilginin bir dili, rasyonelitenin bir ifade aracı olarak kalmıştır. E, dolayısıyla eğer bir teori of science yapacaksak artık bu mantıkla değil de matematikle matematik. yapılmalı. Bunu görüyorlar ve tabii ön, tabii önlerini alıyorlar. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu Kesinlikle. tabii şöyle tabii. Şu, siz çok rahat söylüyorsunuz ama bu Türkiye için yip yeni şey. Yok yok değil değil. Yani, nerede yani, yani bu şey hani mantıkla değil artık matematikle. 3-4 yıldır şu İslam düşünce atlasının evet. eee 3. bunlar zaten yazılı. Hı hı. Konferanslarda bunlar anlatıyoruz. Bunları yeniden yani, tartışıyoruz. tabi yeni bunlar. Evet. Ama malzemeleri incelemek lazım. Ne dedim? Aynaya bakıp gömleği düzeltmek doğru değil. Sizin o aynadaki yanlış olanın vakayla ilişkinizden kaynaklanan dikkate alıp vakayı düzeltmeniz lazım. Yapacağın şey çok basit canım. Ee, eserler duruyor. Bakın çok çeşitli. Mesela İslam tarihinde yazılmış en önemli ve en hacimli Buharişeri de bu yüzyılda yazılıyor canım. Otuz cilt. Anlatabiliyor muyum? Yani e, o entelektüel faaliyet durup dururken ortaya çıkmayan 18. yüzyıl belki de İslam dünyasında, Osmanlı'da öyle de İslam dünyasında bile en hareketli yüzyıllardan biridir entelektüel olarak. Hemen hemen açıdan. Belli bir arayış var. Elbette sorunlarını adamlar görüyorlar canım. Yani mesela Töder'in diyor ki belirli konularda Avrupa'dan geri kaldıklarının farkındalar diyor. Ama yine de kendi medeniyetlerinin ve kendi edebiyatlarının gücünden hiç şüphe duymuyorlar. O Osmanlı tarzının hala en üstün tarz olduğunu düşünüyorlar. Fail adamlar yani. Bugün Ve belirli oluyor. bir seçicilik gösteriyorlar. Tercihleri var bu adamların. Seçicilik? Yani şunu tercih etmiyor, bunu tercih ediyor. Failler hala. Fa tabii tabii, hala bir failler. Bunu tödelerini söylüyor. E, dolayısıyla bu eserleri, tabii benim e, uğraştığım konu bakımından söylüyorum. Mesela dil eserlerine farklı şeyler çıkabilir. Dini eserlerinden farklı şeyler çıkabilir. Ama e, felsefede, mantıkta, bilimde, bilimin çeşitli alandaki eserlere baktığımız zaman, e, meselenin son derece e, ayırdığındalar, farkındalar. Ve bunu e, bir şekilde de, e, anlamlandırmaya çalışıyorlar ve yüzyılın sonunda e, tamamen e, bir nihai karara varıyorlar kendi açılarından ve bu kararda e, bizim e, mevcut olanı bir an evvel e, transfer etmemiz mukabele-i bilmisil teorisi yani karşımızda kim çünkü gemi dedik gidiyor ya o gemiyi yeniliyorsun ve karşında bir donanma var diyelim Yok. o donanmayla mücadele edeceksin bu i bilmisil onda ne varsa sende de olması lazım ve bunun farkında vararak iş yapıyorlar. Bunun en güzel göstergesi şudur, aletlerin önemini, teknolojinin, o mühendisane demeleri de o. Düşün, biz bugün mühendis diyoruz ya, İtünün ilk kuruluş, şeyi, hendeşi, bahri, humayin ben humayin, bununla alakalı. E, dolayısıyla bizim bu yapıları e, transfer etmemiz gerektiğini farkındalar. Artık tatbiki bilginin önemini, yani medrese nazari bir bilgi şeydi bunun üzerine konuştuk e, yuvasıydı o nazarın üzerinde konuşmuştuk hatırlarsan artık tatbiki bilginin e, alet edevatın önemi ne anlıyorlar yani <gülüyor> hocam burada sonuç çıkıyor şimdi e, Fazıl Ahmet Paşa'nın evinde başlayan e, hikaye Tabii çok aşamaları başlamaları var daha onu aşamaları anlatmadım eyvallah e, çok makul e, tercih edilmiş seçilmiş ne olduğu anlaşılmış bir hikaye evet. oradan bugüne oradan tam bugüne geldiğim zaman şunu gördüm görüyorum. Bizim hikayemizin akamete uğradığı yer hiç akamete uğramadı. Katılmıyorum ona da Cumhuriyet modernleşmesi. Yok devrisi. değil. Hayır, Cumhuriyet modernleşmesi, Cumhuriyet günah keçisi gibi görülüyor. Hayır. Cumhuriyette yapılan her şey bu birikimin sonucudur. Yanlışısıyla doğrusuyla eleştirelim eleştirmeyelim. Ama öyle bir şey değil. Şöyle hocam mühendisane dediniz ya mesela tekniğin, aletin, öneminin anlaşılması, Hayır, kavranılması kırıl hikayesi. Kırılmalar başlıyor ama. Ee, yani bu, bu hikayeyi daha bitirmedik. Anlatılmamış daha neler var? Ha, şimdi bunlar belirli pozisyonlar oluşturacak. Klasikle olan irtibatımız ne olacak? Klasik terk edelim tamamen yeniyemi şey yapalım. Ya da hiç yeniyi dikkate almayıp klasik çeşitli pozisyonlar ortaya çıkacak. Ve bu pozisyonlar e, politik e, yapılarla, felsefi tutumlarla entegre olup Türkiye'de belirli şizofrenin doğması neden olacak. Hikaye hep olumlu gitmiyor canım. Hmm. Hikayenin sonuçlarından ortaya çıkan durumlar var. E, ve bir de ne dedik? Dinamik bir şey bu. Sürekli yeni unsurlar işin içine katılacak. E, bunlardan etkileneceksiniz. E, bir, sürü... bir reçeteyle dönmüyor. Yok yok. Hmm. Lineer, çizgisel gitmiyor mesela. Gittikçe karmaşık hale gelecek. Ve bu karmaşıklık içerisinde farklılık e, Türk entelektüelleri, Osmanlı bilginleri, düşünürleri, aydınları neyse farklı pozisyonlar alacaklar. Bu farklı pozisyonlardan bir tanesi zaman içerisinde öne çıkacak o kadar. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani cumhuriyeti mümkün kılan entelektüel pozisyon bu dönemde oluşan ama zamanla öne çıkan bir pozisyon. Bunun da kendine göre gerekçeleri ve nedenleri var. Yargılamadan anlayalım bence. Yani alfabeden tut... Dilin sadelleştirilmesine kadar, kıyafet meselelerine kadar, hemen hemen her şeyi tartıştı bu adamlar. Elbette. Cumhuriyete evet. gelmeden. Tabii. Hiçbir yeni şey değil. Ben tabi. Hatta, aynı... hatta, e, hatta hatta hatta hatta Anadolu'ya çekilip küçük bir Osmanlı kurma bile 1826'ta tartışılmıştır. Ee, orada sıkıntım yokucam hani hakikaten şey en sonuna getirip de bütün suçu orada birilerine bir şey zaman diliminin ortada atmak bir üzere suç değil. yok demek istiyorum yanlışlar olabilir ha bir ama suç bu, yok tabi burada da kasti efendim, e, kumpas kuralın mantığı değil tabii gelişmelerin tabii gelişmelerin sonuçları bunlar ve burada tercihler söz konusu tabi bu da gene sizin Şartlar yaklaşımınızla ama. veri hani hangi öncülü kabul ettiğimle ilgili hani ölmedim ölmedim bugün buradayım dolayısıyla başarılı çalışıyoruz. Tabii. O konakta başlayan hikaye ben, diye başardım. Ben Osmanlı Türk Müdenleşmesi'nin son derece başarılı olduğunu düşünüyorum. Tüm eksiklikleri ve yanlışlıklarıyla beraber yanlışlığı yoktur demiyorum Eksik bunları düzeltelim. Bunları yargılamayalım. Yani, bunları düzeltelim. Bu bizim tecrübemiz. Her şeyiyle bizim tecrübemiz. Tecrübemiz. Bunu düzeltelim. Yani ki bir yola çıktık. Ne oldu? Saçlarımız dağıldı. Tarayalım canım. Yani kendi saçımızın dağınıklığıyla dalga geçmeni bir anlamı yok yani çeşitli nedenlerle tercihlerimizde hata olmuş olabilir. Bunun meydana getirdiği, ürettiği nakısaları giderelim. Birbirimizle hesaplaşmanın bir anlamı yok bunun için yani. Ee, eyvallah hocam. Ben... Ya sana demiyorum bunu. Yok yok ben de bir kısmını geçen hafta, geçen hafta, Geçen hafta bunun üzerine de konuştuk. Değil mi? Yani bir şey çözmek istiyorsak, neticede bir ortanın devamıyız biz. Bu ortanın yapıp ettiklerinde... Aktan, sütten çıkmış ak kaşık değil canım. Yani herkes yanlış yapabilir, hata yapabilir. Ama neticede bir gemiyi kurtarmaya çalıştı herkes. Bir şekilde kurtuldu. Mesela içini boşalttık mesela. Benim teşbihlerimden bir tanesi. İçini boşalttık geminin. E, tekrar onu doldurabiliriz. Yani yanlışlarımızı tahsiye edecek, düzeltecek bir müzakereyi yapabiliriz. Eyvallah. Benim kastım şuydu hocam. Sizin gemi teşbihinizden hareketle. Gemide fazla Ahmet Paşa e, var ise onu suya atmasaymışız keşke bu e, gemiyi tamir ederken benim gördüğüm yani biraz, attık mı yoksa orayı tamir ederken yere mi düştü e, ya da o ağırlıklardan şimdi burada aslında çok güzel bir konuya giriyorsun belki haftaya şunu yapalım Türk memetik yapısına memetik biliyorsun kültürel gen demek şimdi bizde bizi biz de çok ilginç bir şey söyleyeyim bu kültürel memetik kolay değişmiyor. Bak e, İskender döneminde hmm. Farslar hakkında yazılıp çizilenle... ...bugünkü İran kültürünü mukayese etti yüzde doksana yakın benzerlik var. Abi. Yani Farslar dediğin kaç millet gelip geçti oradan? Araplar gelip geçti, Türkler gelip geçti, Uu, İngilizler geldi, Ruslar geldi. Ama o memetik yapı devam ediyor. Şimdi Türklerin de bir memetik yapısı var. Kültürel genleri var. Tüm değişikliklere, farklaşmana rağmen bu devam ediyor... Ve ben burada şunu bir cümle olarak söyleyeyim. Bunun üzerine konuşalım. Ee, Türkler e, zor zamanlarda izlerini bir millettir. Hocam ne demek bu? Vaktimiz yani bitti ama şöyle, böyle... Şöyle bir cümle söyleyeyim. Zor zamanda o hızlı hareketin yüklerini atmayı becerebilen bir millettir. Hmm. Bu iyi mi kötü mü? Bunu tartışalım. Tamam hocam vaktimiz bitmiş. Ama bunu bence notan, al. Aldım. Bunun üzerine ee, tartışalım o yani o kültürelgen meselesini Türk yani... zihniyetinin analizini yapmamız gerekiyor. Evet. Bir cümleyle bitireyim bunu. Eee Mesalikül Ebsar yazarı İbn -i Fadl bin bir cümlesi. Türkler iki konuda çok zayıftır. Bir bilgiye fazla değer vermezler. Bunun ne demek bunun üzerine konuşalım. İki me'âsirül âbe atalarının mirasını korumada çok zayıftırlar. Çok. Hadi bunun üzerine konuşalım. Hocam önümüzdeki hafta o zaman Fazla Ahmet Paşa'nın evinde başlayan hikayenin bu kalan kısmını ve buradan devam edelim. Yani Türk Mehmeti Zihniyet'in analizi diyelim. Kültürel kodlarımızı bir masanın üzerine tamam. koyacağız. Tamam koyalım. Peki. Efendim bizden bu haftalık bu kadar. İhsan Fazlaoğlu hocamızla soruların peşindeydik yaklaşık 2 saat boyunca. Yeni sorular ben kendi adıma çok aldım. İnşallah izleyenlerimiz de almıştır. Hayırlı akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.